Altıncı bölüm. Yaşamımız yeniden Karabas'a döndü. Bir akşam çaylarımızı içmiş büyük babamla ben zebur okumaya başlamıştık. Büyük annem bulaşık yakıyordu. Birden Yakov dayı odaya girdi. Saçı başı her zamanki gibi dağınık, kimseye selam vermeden şapkasını bir köşeye attı ve elini kolunu sallayarak telaşlı bir sesle anlatmaya başladı. Baba, Mişka bizi büyük zararı uğrattı. Bize yemeğe geldi. Çok içti ve kendini kaybetti. Bütün tabak çanağı kırdı. Sipariş edilen gün elbiseyi yırttı. Camları aşağı indirdi. Bana ve Grigoriy'e de hakaret etti. Şimdi de babam olacak o adamın sakalını koparacağım. Öldüreceğim onu diye bağırarak buraya geliyor. Dikkatli olun. Büyük babam ellerini masaya dayayarak ağır ağır ayağa kalktı. Yüzü buruştu, kasıldı, balta gibi keskinleşti. Boğuk bir sesle, duydun mu ana diye bağırdı. ''Kendi oğlum babasını öldürmeye geliyor. Varsın olsun. Tam zamanıdır çocuklarım.'' Omuzlarını oynatarak odada bir aşağı bir yukarı dolaştı. Kapıya yaklaştı. Ağır çengeli indirdi. Sonra Yakov'a dönerek ''Aklınız hala Varya'nın çeyizini almakta değil mi? Ama havanızı alırsınız.'' dedi. Yakov kalbi kırılmış gibi geri çekildi. ''Ama baba benim hiçbir suçum yok ki.'' ''Sen mi? Ben seni iyi tanırım.'' Büyük annem hiç sesini çıkarmıyor, aceleyle çay fincanlarını dolaba yerleştiriyordu. Ben sizi korumak için geldim. Büyük babam alaylı bir sesle, gerçekten mi diye sordu. Teşekkür ederim, sağ ol oğlum. Ana şu tilkinin eline demirci maşası veya bileği demiri gibi bir şey ver. Sen de Yakov kardeşim buraya gelirse başıma indirirsin bunu. Dayım elleri cebinde bir köşeye çekildi. Demek ki bana inanmıyorsunuz. Büyük babam ayağını yere vurarak bağırdı. Sana inanmak mı? Hayır. Bir köpeğe, bir kirpiye inanırım ama sana asla. Onu kimin içirip kışkırttığını bilmiyor muyum zannediyorsun? Şimdi seçimini yap. Kime vurmak istiyorsan ona mı, bana mı? Büyük annem kulağıma fısıldadı. Çabuk yukarıya çık. Pencereden bak. Mihailo dayını görür görmez hemen in haber ver. Haydi çabuk ol. Ben öfkeli dayımın eve saldıracağını düşünerek ürküyor, bir yandan da bana verilen görevden dolayı gurur duyuyordum. Pencerenin önüne geçerek onu gözetlemeye başladım. Yol gen genişti, kaldırım taşları yer yer kabarmış, şişmiş, yukarı kalkmıştı. İpey uzakta, sola doğru dereyi kesiyor ve Ostanofya meydanına çıkıyordu. Orada gri renkli eski bir hapishane yükseliyordu. Dört köşesinde birer kule ile çevrili, balçık toprak üzerine kurulmuş olan bu yapının hüzünlü ve anlaşılmaz bir güzelliği vardı. Sağ tarafta bizimkinden üç ev ileride tımarcıların sarı binası, itfaiyenin yangın kulesinin bulunduğu Sonnaya meydanı başlıyordu. Kulenin tepesinde nöbetçi bir itfaiye eri, zincire bağlı köpek gibi dönüp duruyordu. Bütün meydan akan deri yataklarıyla çizik çizikti. Bunlardan bir tanesi sarımtırak bir birikintiyle dolup taşıyordu. Daha uzakta, sağda büyük annemin anlattığına göre, dayılarımın bir kış günü babamı boğmaya kalktıkları Dukov Gölü'nün pis kokulu durgun suları görünüyordu. Pencerenin hemen önünde renk renk küçük evlerle dolu dar bir sokak açılıyordu. Bunun ucunda da basit bir yapı olan Üç Episkobazlar Kilisesi görünüyordu. Karşıya bakarken bahçelerin uzuyan yeşilliği arasında tersine çevrilmiş kayıtları andıran evlerin damlarını görüyordum. Uzun geçen kışların tipileri, sonbaharın bitmek bilmez yağmurları, caddedeki evlerin renklerini soldurmuş, üstlerini ince bir toz tabakasıyla örtmüştü. Hepsi kilise kapılarındaki dilenciler gibi birbirlerine yaslanmıştı. Yoldan geçen birkaç kişi hamam böceklerini andıran ağır adımlarla yürüyüp gidiyorlardı. Aşağıdan kızartılmış yeşil soğanlı ve havuçlu böreklerin ağır kokusuyla karışık, boğucu bir sıcaklık yükseliyordu. Bu koku her zaman içime bir sıkıntı verirdi. Bir sıkıntı ama dayanılmayacak bir sıkıntı kalbimi sarmış, elittiğim bir kurşun gibi doldurmuştu. Beni sıkıyor, göğsümü daraltıyordu, sanki balon gibi şişiriyordu. Bir tabutu andıran küçük odanın basık tavanı altında bunalıyordum. Nihayet Mihail odayı karşıdan göründü. Sokağın başında durarak çevreye bir göz gezdirdi. Şapkasını iki yandan sıkıca kulaklarına kadar bastırmıştı. Uçuk sarı renkte bir ceket giymişti. Dizlerine kadar çıkan çizmeleri toz içindeydi. Bir elini kareli pantolonunun cebine sokmuş, diğer eliyle sakalını tutuyordu. Yüzünü göremiyordum fakat görünüşü korkutucuydu. Sanki bir hareketle eve girecek ve büyük babama saldıracaktı. Siyah kıllı elleri insanı daha da ürkütüyordu. Geldiğini hemen haber vermem gerekiyordu ama pencereden de ayrılamıyordum. Çizmeleri kül rengiydi. Yolun karşısına geçerken çizmelerinin tozlanmamasına çok dikkat ediyordu. Sonra meyhaneye girdiğini duydum. Kapı gıcırdadı, camlar sallandı. Korkuyla koşarak merdivenlerden indim ve büyük babamın bulunduğu odanın kapısını çaldım. Büyük babam kapıyı açmadan önce sert bir sesle ''Kim o?'' diye sordu. ''Sen misin?'' E, meyhaneye gitti, öyle mi?'' ''Sen yukarıya geri çık.'' dedi. ''Yukarıda çok korkuyorum.'' dedim. Biraz daha dayan. Yine pencerenin önüne geçtim. Yoldaki toz tabakası daha da artmış, iyice kararmıştı. Pencereye yansıyan sarı ışıklar yağ lekeleri gibi görünüyordu. Karşı evde eğlence vardı. Müzik çok rahat duyuluyordu. Acıklı havalar çalınıyordu. Meyhanede de şarkı söylüyorlardı. Meyhane kapısının her açılışında bıkkın bir ses bana kadar geliyordu. Bu ses sakallı kör bir dilenci olan Niki Tuşkan'ın sesiydi. Niki Tuşkan'ın sol gözü tamamen kapalıydı. Sağ gözü kızıl kor gibiydi. Kapı her kapandığında Niki Tuşkan'ın şarkısı birdenbire kesiliyordu. Büyük annem bu şarkı söyleyen dilenciyi çok kıskanırdı. O şarkı söylerken iç çeker, işte bu Nikituşka derdi. Bu adama ne mutlu, ne kadar da çok şarkı biliyor, büyük mucize doğrusu. Bazen onu avluya çağırırdı, o da merdivenlerin basamaklarına oturur, bastonuna dayanarak onu dinler, sorular sorardı. Baksana Nikituşka, Meryem Ana hiç Riyazna'ya gitmiş miydi? Dilenci kalın sesiyle ve kendinden emin bir tavırla, Yanıt verirdi. Meryem ona her yere gitmiştir, bütün şehirlere ve kasabalara. Yollara baktıkça içimi dayanılmayacak bir sıkıntı kaplıyor, kalbimi sıkıyordu. Büyük annem ya da büyük babam gelse diye dualar ediyordum. Birden babam aklıma geldi. Babam nasıl bir adamda acaba? Büyük babamla dayılarım onu neden sevmezlerdi? Oysa büyük annemle Grigori ve Yevgenia onun için iyi şeyler söylerlerdi. Annem, peki annem nerede? Onu her geçen gün daha fazla düşünüyordum. Büyükannemin anlattığı bütün masalların kahramanlarının yerine onu koyardım. Kendi ailesiyle birlikte yaşamak istemeyişi onu hayallerimde daha da kahramanlaştırıyordu. Onu bazen zenginleri soyan ve çaldıklarını yoksullara dağıtan haydutlarla bir handa otururken hayal ederdim. Bazen de orman içinde bir mağarada yaşadığını görür gibi olurdum. Hayallerimde o her zaman iyi kalpli haydutların arkasındaydı. Onlar için yemek yapar, çaldıklarını saklardı. Belki de Meryem Ana'ya eşlik eden Boyerinda Prensesi Yevgeli Çiyanı gibi o da yeryüzünün hazinelerini aramak için dünyaya dolaşmaktaydı. Meryem Ana da Prensesine yaptığı gibi anneme de iyilik yapmaya özendirirdi. Annem de ona Boyerinda Prensesinin sözleriyle yanıt verirdi. ''Affet bizi aziz Meryem Ana, günahkar ruhuma merhamet et. Dünyayı soyuyorsam kendim için değil, biricik oğlumun aşkına.'' Sonra da büyükannem gibi iyi kalpli olan Meryem Ana onu affederek şöyle derdi. ''Ey Tatar tohumu Varyoşa, ey Hristiyanların belası, artık git, devam et yoluna. Yolda senin gözyaşlarında, rahat bırak Rusları ama, soy Mardovları, git ormanlara, kovala kalmukları." Açık bozkırlara. Bunları anımsamak beni düş dünyasına daldırmıştı ama sokaktaki gürültülerle kendime geldim. Pencereden baktığımda büyük babam, Yakov dayım ve meyhanede çalışan Melyan adındaki bir çekermisin küçük kapının önünde durmuş Mihailo dayımla kavgaya tutuştuklarını gördüm. Onu dışarı atmaya çalışıyorlardı. Mihailo dayım karşı çıkıyor. Onlar da dayıma vuruyorlardı. Sonunda Mihailo dayım yenik düştü ve sokağın tozlu yollarını boyladı. Küçük kapı büyük bir gürültüyle örtüldü. Sürgülendi ve her şey normale döndü. Mihailo dayı bir süre düştüğü yerde kaldı. Sonra kendini toparlayarak ayağa kalktı. Üstü başı parçalanmış, saçı sakalı birbirine karışmıştı. Yerden bir taş kaptı ve kapıya fırlattı. Kapıya çarpan taşın sesi boğuk boğuk çınladı. Meyhaneden bağra çağıra bir kalabalık çıkıyordu, pencerelerden kafalar uzanıyordu, sokak bağrışmalar gülüşmelerle çalkalanıyordu, Basbaya onu ayıplıyorlardı. Bütün her şey ilginç bir masal gibiydi ama korkunçtu, sanki birdenbire her şey kayboldu, gürültüler kesildi ve insanlar dağıldı. Büyük annem kapıya yakın bir sandığın üzerinde eğilmiş bir şekilde oturuyordu, nefes almıyor gibiydi, yüzü sıcak, ıslak. Ve yumuşak görünüyordu. Yanaklarını okşadım. Ama o hiç farkına bile varmadı. Kendi kendine mırıldanıyordu. Kederli gibiydi. Tanrım bana verecek akıl kalmadı mı? Bana ve çocuklarıma? Pese acı Tanrım. Büyük babam ilkbaharda Polivaya Caddesi'ndeki bu eve taşınmıştı. Bir yıldan az bir süredir burada oturduğu halde evinin ününü duymayan kalmamıştı. Her pazar mahalle çocukları kapının önüne toplanır, gelen geçenle eğlenerek bağırırlardı. Kaşirinlerde yine dövüş var. Mihail dayı her akşam gelir, ev halkını korkudan titretirdi. Bazen yanında Kunavira köyünden birkaç adam da getirirdi. Genellikle sarhoş olurlardı. Bahçeye girip kafalarında ne varsa tümünü ortaya dökerlerdi. Bir keresinde hamamı yerle bir etmişler, her şeyi kırıp dökmüşlerdi. Ocağı, yer düşemelerini, kapıyı, çerçeveyi sökmüşlerdi. Büyük babam pencerenin önünde sessizce oturur, onları dinlerdi. Kederi yüzünden okunurdu. Büyük annem de avluda oradan oraya koşarak onlara gitmeleri için yalvarırdı. ''Mişka ne yapıyorsun?'' Tanrı aşkına arkadaşlarını al ve git buradan. Onlar da zavallı kadına küfürler yağdırırlardı. Büyük annemi bulamıyordum. Korkmaya başlamıştım ve büyük babamın odasına inmeye kalktım ama o beni görür görmez defol buradan diye bağırdı. Bunun üzerine yeniden çatı katına çıktım ve küçük bir pencereden karanlık avluya bakarak gözlerimle büyük annemi aramaya başladım. Onu öldürebileceklerini düşünüyordum. Bu da beni çok korkutuyordu. Ağzım çıktığı kadar bağırarak büyükannemi çağırdım. Fakat o gelmedi. Mihailo dayı sesimi duyunca bana ve anneme küfür etmeye başladı. Yine aynı sahnelerden birinin yaşandığı bir akşam büyük babam hastalandı. Yatakta sağa sola dönüp sızlanıp duruyordu. Biz bunları görmek için mi yaşadık? Bunca servet, mal, mülk niye? Huzur yok ki. Rezil olmayacağımı bilsem polis çağırırdım. Tanrım hangi anne baba evladını polise teslim eder? Çaresiz. Yapacak bir şey yok. Birdenbire yataktan fırladı, pencerenin önüne geldi. Büyükannem ona yardım etti. Ne yapacağını merak ediyorduk. Büyükbabam güçlükle nefes alıyor gibiydi. Tıkanık bir sesle ışığı yakın dedi. Büyükannem bir mum yaktı. Büyükbabam şamdanı eline alarak pencereden bağırdı. Mişka! Hırsız hain evlat! Hain köpek! Birden pencerenin üst camı kırıldı ve içeriye büyük annemin yanına koca bir tuğla parçası düştü. Büyükbabam alay edercesine "Vuramadın!" diye bağırdı. Büyükannem onu küçük bir çocuk gibi kucaklayıp yatağına götürdü ve mırıldanmaya başladı. "Ne yapıyorsun? Tanrı seni korusun. Seni öldürebilir ve onu da Sibirya'ya sürerler." O hiçbir şeyin farkında değil. Büyük babam çok hırslanmıştı. Gözleri kurumuştu kısıt bir sesle, istiyorsa öldürsün dedi. Dayımın homurtuları duyuluyordu. O da çok hırslanmıştı. Duvarı tekmeliyordu. Büyük babama attığı tuğla parçasını kaptığım gibi pencereye koştum ama büyükannem fark ederek tuğlayı elimden aldı ve seni hınzır diye bağırdı. Bir gün Mihailo dayım elinde kalın bir sopayla eve girmeye kalkmıştı. Kapıyı zorluyordu. Büyük babam iki kiracımız ve meyhanecinin karısı ellerinde sopa ve kırbaçlarla kapının arkasında bekliyorlardı. Büyük annem de aralarında tepiniyor, bana izin verin onunla konuşayım diyordu. Büyük babam tıpkı ayı avı tablosundaki sırığı tutan köylü gibi bir bacağını öne atmış duruyordu. Büyük annem hiç ses çıkarmadan dirseğiyle ve ayaklarıyla onu itiyordu. Duvarı asılı fenerden kafalarına zayıf, titrek bir ışık yansıyordu. Ben bütün bu olanları merdivenin üst basamaklarına oturmuş seyrediyordum. Büyükannemi alıp çatı katına götürmek istiyordum. Bu arada dayım kapıya iyice yüklenmişti. Tahtalar sallanıyor, menteşeler çıkmaya başlıyordu. Alt menteşe kopmuştu bile. Büyük babam yakınındakilere homurtulu bir sesle şöyle diyordu. Kollarına ve bacaklarına vurun. ''Kafasına sakın vurmayın.'' Kapının yanında kafanın girebileceği kadar küçük bir pencere vardı ve dayım camı kırıp girmişti bile. Kırık cam parçaları arasında korkunç görünüyordu. Büyük annem birden ona doğru atıldı ve ona gitmesi için bağırdı. ''Tanrı aşkına git buradan, seni doğrayacaklar, git buradan.'' Birden büyük annemin kolu üzerinde siyah bir gölge fark ettim. Dayım ona bir sopa indirmişti. Büyük annem sırt üstü yere düştü ama yine de bağırıyordu. Mişka kaç. Büyük babam kızgın bir sesle gördün ya dedi. Aynı anda kapı sonuna kadar açıldı ve dayım içeriye daldı. Ama girer girmez onu kürekle atılan çamur gibi dışarı attılar. Meyhanecinin karısı büyükannemi ve büyükbabamın odasına götürdü. Sonra büyükbabam da geldi. Yüzü asıktı. Kolunu kırdı mı diye sordu. Büyükannem onun yüzüne bakmadan. Kırılmıştır herhalde. ''Peki ona ne yaptınız?'' dedi. Büyük babam daha çok sinirlenmişti. Sert bir sesle ''Meraklanma, o kadar yabanıl değiliz. Eli kolu bağlı, samanlıkta yatıyor. Üzerine soğuk su döktüm. O nehin bilemezsin.'' Büyük annem inlemeye başladı. Büyük babam ''Biraz daha dayan, çıkıkçıya haber verdim.'' diyerek yanına oturdu. Ve ''Bunlar bizi erkenden öldürecekler.'' dedi. ''Ver her şeyi onlara da kurtulalım.'' ''Peki ya Varvara ne olacak?'' Birlikte uzun uzun konuştular. Büyük annem arada bir sızlanıyor, büyük babamsa kışkırtıcı bir ses tonuyla konuşuyordu. Sonra ufak tefek kambur ihtiyar bir kadın geldi. Alt çenesi titriyordu. Ağzı o kadar kocamandı ki neredeyse kulaklarına kadar geliyordu. Burnu çarpıktı, gözleri seçilmiyordu. Güçlükle yürüyor, elindeki bastonunu vura vura sürüklüyordu. Eteğinden de bir takım şeylerin şangır şungur sesleri geliyordu. Bu kadını büyükannemi götürmeye gelen ölüm sandım. Bütün gücümle üzerine atıldım ve bağırmaya başladım. Defol git buradan defol. Bunun üzerine büyükbabam beni yakaladığı gibi çatı katına götürdü. 7. Bölüm Büyükbabamın tanrısıyla büyükannemin tanrısının aynı olmadığını çok çabuk anladım. Büyükannem sabahları uyanır uyanmaz güzel saçlarını tarardı. Sonra başını sallar, dişlerini sıkarak saç delilerini koparırdı. Dövünür dururdu. Beni uyandırmak istemediği için bütün bunları sessizce yapardı. Kendi kendine kahrolası saçlar, dökülseniz de kurtulsam diye söylenir dururdu. Saçlarını taradıktan sonra onları kalın kalın örerdi. Sonra da aceleyle yüzünü yıkar, ikonların karşısına geçerdi. Kamburlaşmış sırtını dikleştirir, başını yukarı kaldırır, Meryem Ana ikonuna bakardı. İkonun önünde büyük bir bağlılıkla istavroz çıkarır, içten gelen bir sesle mırıldanırdı. Başlayan gün için bizden yardımını esirgeme. Yere kadar eğilir ve yavaş yavaş doğrulmaya başlar, duygusallığı daha da artar, yine içtenlikle fısıldamaya devam ederdi. Sevinç kaynağımız, saf güzellik, çiçeklenmiş elma ağacı, her gün yeni yeni dualar bulurdu. Ben de onları büyük bir dikkatle dinlerdim. Saf ve içten kalp, Dayanağım, sığınağım, her kötülükten beni koru, kimseyi incitmeme izin verme, kimsenin de beni incitmesine izin verme. Gözleri sevinç içinde parlardı, sanki gençleşmiş gibi yeniden istavroz çıkarırdı. Ey Tanrı'nın oğlu İsa, ananın aşkına şu günahkar kuluna acı. annemin duaları her zaman böyle içten ve temiz olurdu. Sabah dualarını kısa keserdi. Çünkü büyük babamın hizmetçisi olmadığında çayı büyük annem hazırlardı. Büyük babam çayı zamanında hazır olmadığında çok öfkelenir, uzun uzun söylenirdi. Sana kaç kez öğrettim dua etmeyi ama sen o kadar odun kafalısın ki hala masal okuyorsun. Acaba Tanrı sana nasıl katlanıyor? Büyük annem kendinden emin bir tavırla Tanrı beni anlıyor, o ne olursa olsun dinler derdi. Lanet çuvaş, ah sizler. Büyükannemin tanrısı hep onunla beraberdi. Hayvanlara bile ondan söz ederdi. Ben de şu kanıya vardım. Yeryüzündeki bütün canlılar seve seve sözünü dinlerlerdi bu tanrının. Bir gün meyhanecinin karısının sevgili kedisi bütün ev halkı tarafından şımartılan yılışık pis boğaz bir hayvan bahçeden bir sığırcık yakalayıp bize getirmişti. Büyükannem yaralı kuşu alıp kediyi azarladı. Hiç mi Tanrı'dan korkmuyorsun pis kedi? Meyhanicinin karısıyla kapıcı kahkahayla güldüler. Büyük çok sinirlendi ve bağırdı. Sizde kalp yok mu? Hayvanların Tanrı'yı tanımadıklarını mı sanıyorsunuz? Bütün yaratıklar tanır onu. Hantal bir at olan şarabı arabaya bağlarken onunla söyleşiye koyuluyordu. Neden neşesizsin Tanrı'nın kulu? Yoksa ihtiyarladın mı? Şarap da içini çeker, başını sallardı. Büyük annem tanrı adını büyük babam kadar sık kullanmazdı ama onun tanrısı bana çok daha yakındı. Bende korku uyandırmazdı. Ondan sadece yaptığım yanlış şeylerden dolayı utanırdım. Bu iyi tanrıdan hiçbir şey saklanamazdı. Zaten böyle bir isteğim de yoktu. Bir gün bir kavga sırasında meyhanecinin karısı büyük babama küfretmiş ve kavgaya karışmamasına rağmen büyük anneme de sataşmıştı. Büyük annem dingin bir sesle, ''Sayın bayan, siz bir budalasınız.'' dedi. Ama ben meyhanecinin karısına çok içerlemiş ve ondan öç almaya karar vermiştim. Bunu nasıl yapabileceğimi düşünmeye başladım. Kiracılarımızın kavga ettikten sonra birbirlerinden nasıl öç aldıklarını görmüştüm. Kimisi düşmanının kedisinin kuyruğunu keser, köpeğini zehirler, kimisi de düşmanının bozrumuna iner ve yiyeceklerine zarar verirdi. Ama bunların hiçbirisi beni doyurmuyordu çok daha etkili bir ceza bulmalıydım sonunda buldum da meyhanecinin karısını gözledim bodurma indiği sırada hemen inip kapıyı kapatıp kilitledim kapağın üzerine de bir süre dans ettim tam bir ölç alma dansıydı sonra anahtarı bir dama fırlattım ve mutfakta yemek pişiren büyük annemin yanına gittim büyük annem neden bu kadar mutlu olduğumu anlayamadı ama anladığında da çok kızdı ve bir tokat attı. Beni anahtarı bulmam için gönderdi. Onun bu davranışı beni çok şaşırtmıştı. Hemen gidip anahtarı getirdim. Sessizce bir köşeye çekilip oturdum. Büyükannem gidip tutsağımı salıverdi. İkisi de can ciğer, iki arkadaş gibi gülüşerek geldiler. Meyhanecinin karısı tombol yumruğunu kaldırarak ''Ben sana gösteririm'' dedi. Ama yüzü gülüyordu. Büyükannem beni ensemden tutarak mutfağa soktu ve ''Neden yaptın?'' dedi. Sana kötü davranmıştı dedim. Demek benim için yaptın öyle mi? Haylaz seni. Seni ocağın altına farelerin yanına kapatayım da gör. Beni koruyana da bak. Bana büyük babana söylersem dayaktan derini yüzer. Şimdi yukarıya çık ve dersini çalış. Bütün gün benimle hiç konuşmadı. Akşam dua etmeye başlamadan önce yanıma gelip oturdu ve şu hiç unutmadığım sözleri söyledi. Dinle beni Leksey, benim küçüğüm, sana söyleyeceklerimi iyice kafana sok. Büyüklerin işine karışılmaz, onların kalbi temiz değildir. Tanrı onları dener ama seni henüz denemez. Sen daha çocuksun, Tanrı'nın seni de deneyeceği zaman gelecek. Ödevini bildirir, yolunu gösterir, anladın mı? Suçluyu aramak senin işin değil, Tanrı'nın işidir. Bir an sustu. Enfiyesinden bir tutam çekti ve sonra sağ gözünü kırparak ekledi. Hoş, bazen Tanrı'nın bile suçluyu bulamadığı oluyor. Ben şaşırmış bir halde sordum, Tanrı'nın bilmediği var mıdır? Büyükannem üzüntü içinde şu yanıtı verdi. ''Eğer her şeyi bilseydi, insanlar birçok şeyi yapmazlardı. O her şeyi görür ama bazen ''Zavallı kullarım, size nasıl acıyorum?'' diyerek o da ağlar.'' Kendi de ağlamaya başladı ve ağlayarak ayağa kalktı. İkonların yanına gitti. Ondan sonra büyükannemin tanrısı benim daha yakınım ve daha da kolay yaklaştığım bir şey oldu. Büyük babam da tanrının her yerde hazır olduğunu, her şeyi gördüğünü ve insanların her işine yardım ettiğini söylerdi. Ama duaları büyükannemin dualarına benzemezdi. Sabahları dua etmeden önce uzun uzun yıkanır, Özenle giyinirdi, sonra saçlarını tarar, sakalını düzeltir ve aynaya bakardı. Gömleğini giyip siyah boyun atkısını düzelttikten sonra yavaşça ikonların yanına giderdi. Her zaman aynı yere bir at gözlüğünü andıran tahta döşemenin bir budağı üzerine otururdu. Başını öne eğer, bir saniye sessizce durur, sonra tok bir sesle yakarışına başlardı. Baba, oğul ve kutsal ruh adına. Bu sözcüklerden sonra odanın içinde bambaşka bir sessizlik olurdu. Sanki sinekler bile vızıldarken dikkat ederlerdi. Bu sırada büyük babam başını geriye atar, gür kaşları kalkar, altın renkli sakalı öne doğru çıkar, sonra da çok iyi ezberlediği yakarışlarını okumaya başlardı. Sesi pürüzsüz ve etkileyiciydi. Büyük yargıç, gelecek ve herkesin suçu ortaya çıkacak. Yumruğuyla hafifçe göğsünü döver ve ısrarla yakınırdı. ''Yüzünü günahlarımdan çek. Ben yalnız sana karşı suçluyum.'' Babamız adlı duayı sözcüklerin üstüne basa basa okurdu. Sağ bacağı sanki sessizce tempo tutuyormuş gibi titrerdi. İkonlara doğru yaklaşırken bütün vücudu inceliyor gibiydi. Hep aynı etkili ve tok sesiyle yakarışını sürdürürdü. ''Ruhumun dinmeyen acılarını yatıştır. Bütün dertlerimize çare ol. Bunlar yüreğimin derinliklerinden yükselen çığlıklardır.'' Benden yardımını esirgeme.'' Gözleri yaş dolu olarak yakarışlarına devam ederdi. Tanrım, beni sadece yaptığım işlerle ölçme. İmanımı da göz önünde bulundur. Sonra da birkaç kez iftar istavroz çıkarır, başını bir oyana bir buyana sallar, hıçkırarak ağlardı. Bir süre sonra havralara girme fırsatını bulduğumda onun Yahudi geleneğine göre yakardığını anladım. Uzun bir süredir semaver kaynayıp duruyordu. Odanın içinde beyaz peynirli böreklerin kokusu vardı. Hepimiz acıkmıştık. Büyükannem bir köşede oturmuş somurtuyor, sızlanıyordu. Bahçe penceresine doğru güneş ışıldıyordu. Ağaçlardaki çiğ damlaları parlıyordu. Havada deri otu, frenk üzümü ve taze patates karışımı hoş bir koku vardı. Fakat büyük babam hala yakarıyor, sallanıyor ve bağırıyordu. Tutkularımın alevini söndür. Çünkü ben bir sefilim, lanet adamın biriyim. Ben sabahları ve akşamları okunan yakarışların hepsini ezbere biliyordum. Büyük babamın bütün yakarışlarını acaba hata yapar mı, unutur mu diye dikkatle dinlerdim. Gerçi hata yaptığı yoktu ama ben yine de onu dikkatle dinlemekten sevinç duyardım. Büyük babam yakarışını bitirince, İkimize de günaydın derdi. Biz de onu selamlardık. Sonra hepimiz sofraya otururduk. Böyle günlerden birinde bugün göz önüne al sözünü atladın dedim. Gerçekten mi diye sordu. Sesi kuşkulu ve saygılıydı. Unuttun galiba. İmanımı da göz önüne al tümcesinde göz önüne al demedin. Olur mu diye şaşkınlık içinde yanıt verdi. İlk fırsatta bunun öcünü alacağını biliyordum ama onun utanıp heyecanlanmasını seyretmek bana inanılmaz bir zevk veriyordu. Bir gün büyükannem ona şöyle demişti. Herhalde Tanrı senin yakarışlarını dinlemekten sıkılmıştır. Hep aynı şeyleri yineleyip duruyorsun. Peki şeyler muştulamayan bir sesle ne demek istiyorsun diye haykırdı büyük annemdi. De, Demek istediğim şu. Yıllardır ya karışlarını dinlerim ama bir gün olsun Tanrı'ya içinden gelen bir söz söylemedin. Hep ezberlediğin aynı sözleri yineleyip durdun. Büyükbabamın rengi attı. Sinirinden titremeye başladı. Sonra ani bir hareketle iskemlenin üstüne hopladı ve masadaki fincanı kaptığı gibi büyük annemin kafasına fırlattı. Bağırtısı odanın içerisinde yankılandı. Defol buradan cadı. Tanrı'nın yenilmez gücünden söz ederken önce onun acımasızlığını belirtti ve şöyle derdi. ''İnsanlar günah işlediler ve boğularak öldüler. Yine günah işlediler, yanarak öldüler. Kentleri yakılıp yıkıldı. Tanrı kıtlık ve veba gibi afetlerle insanları cezalandırdı. O, dünya üzerinde asılı duran bir kılıç, günahkarları temizleyen bir tırpandır.'' Yumruğuyla masaya vurarak yüksek sesle bana şu dümceyi okudu. Tanrı'nın yasalarına karşı gelenin sonu yok olmaktır. Ben Tanrı'nın bu kadar zalim olacağına bir türlü inanamıyordum. Büyük babamın bunları Tanrı'ya karşı değil de kendisine karşı korku duymam için uydurduğunu düşünüyordum. Hatta bunu ona sordum. Bunları senin sözünü dinlemem için mi söylüyorsun? O da açık açık yanıtladı. Elbette hele bir sözümü dinleme de göreyim. Peki ya büyük annem dedim buyruk verir gibi sert bir sesle öncelikle o bunak karının dediklerine kulak asma. O budalanın tekidir. Hep böyleydi. Ne okuması ne de yazması var. Saçma sapan konuşur. Bu tür konularda da konuşmasını yasaklayacağım. Sen söyle bakalım melekler kaç kategoriye ayrılır ve her birinin görevleri nelerdir? İstediği yanıtı verdikten sonra yine soru sorma sırası bana geldi. Peki memur ne demek? ''Nereden nereye atladın?'' dedi ve alaylı alaylı gülümsedi. Sonra da isteksizce sorumu yanıtladı. ''Bunların tanrıyla bir ilgisi yok. Memurlar insanların işlerine bakarlar. Yasaları kemiren insan demektir. Yani yasa kurdu.'' ''Yasa ne demektir?'' ''Yasalar alışkanlıklar gibidir.'' dedi neşeli bir sesle. Gözlerindeki zeki bakışlar insanın içini deliyordu. İstekli bir şekilde anlatmaya başladı. İnsanlar birlikte yaşar ve aralarında anlaşmalar yaparlar. Günün birinde böyle yapmak çok iyi. O yüzden bunu kural olarak benimseyelim. Kuralımız yasamız olsun derler. Tıpkı çocukların oyun oynarken bir takım kurallar koymasına benzer bu. Ya memurlar? Gelip de sorun çıkaran, yasaları alt üst eden insanlardır. Neden? diye sordum. Büyük babam kaşlarını çatarak, senin anlayabileceğin şeyler değil bunlar dedi ve yeniden dinsel dersler vermeye başladı. Tanrı insan işlerinin üstündedir. İnsanların amaçları başka, Tanrı'nın amaçları başkadır. Fakat insanlara ait olan her şey çürüktür, geçicidir. Tanrı'nın bir üfleyişi her şeyi kül eder. Memur konusuyla ilgilenmek için kendimce birçok neden görüyordum. Böylece sorularımı sürdürdüm. Yakovdayım şöyle bir şarkı okur. Beyaz melekler tanrının hizmetçileridir. Fakat memurlar şeytanın uşakları. Büyük babam sakalını avucuna alarak yukarıya doğru kaldırdı ve ucunu ısırdı. Gözlerini kapamıştı, yanakları titriyordu. İçin için güldüğünü sezdim. Bana Yakov dayımla da seni bacağınızdan tutup suya atmalı. Onun sana bu tip şarkılar söylememesi gerekir. Senin de bunları dinlememen. Bunlar inançsızların uydurmaları. Düşünceye dalmıştı. Benim varlığımı unutmuş gibiydi. Gözlerini bir noktaya dikmiş, heceleri uzatarak mırıldanıyordu. Ah sizler, siz yok musunuz? Büyük babam bu korkunç tanrıyı çok yükseklerde, insanların çok üzerinde görüyordu. Birçok azizi, ermişi işlerine karıştırmaktan da geri kalmıyordu. Büyük annem de öyle yapardı ama onun azizleri sayılıydı. Nikola, Yuri... Frol ve Laur'dan başka tanıdığı yoktu. Bunlar ona göre çok iyi ve insanları en yakın azizlerdi. Köy köy, şehir şehir dolaşır, insanların yaşamlarına karışırlarmış. Büyük babamın azizleri ise hep martrilerden oluşmuştu. Putları yıkmış, Roma imparatorlarına kafa tutup işkence görmüş din savaşçılarıydı onlar. Büyük babamın bazen Tanrı yardım etse de şu evi hiç olmasa 500 rublekarla satabilsem. Nikola'ya bir ayin adam olsun diye hayal kurduğu da oluyordu. Büyük annem bunlara güler ve şöyle derdi. Tam buldun. Aziz Nikola'nın yapacak işi kalmamış da şu bunağın evini mi satacak? Sayfalarında büyük babamın ufak tefek el yazıları bulunan bazı din yıllıklarını uzun zaman saklamıştım. Aziz Yuvakim ve Azize Anna gününü gösteren sayfaların kenarına pas renginde bir mürekkeple ve iri harfle şu yazıyı yazmıştı. Bu merhametli azizler beni yıkımdan kurtardılar. Bu yıkımın ne olduğunu anımsıyorum. Büyük babam işleri kötü giden çocuklarına yardım etmek için gizliden gizliye eşya alarak tefecileye başlamıştı. Birisi bildirmiş bir gece polisler evi basıp aramaya yapmışlardı. Evde büyük bir telaş olmuştu ama bunu kazasız belasız atlattık. Büyük babam o gece hiç yatmadı, sabaha kadar yakardı ve sabah olunca da yıllığa bu sözleri karaladı. Akşam yemeğinden önce büyük babamla birlikte Zebur'u, Saatler Kitabını ya da Suriyeli Efrem'in Büyük Kitabını okurduk. Büyük babam yemekten sonra yakarışını sürdürürdü. Tövbe, pişmanlık dolu, hüzünlü sözleri gecenin sessizliğinde uzun uzun yinelerdi. Ey yeryüzünün ve gökyüzünün sahibi! ''Bizi kötülüklerden koru, bana gözyaşı ver, bana ölümlü olduğumu anımsat.'' Büyükannemin tersine sık sık ''Aman bugün çok yorgunum, yakarmadan gidip yatsam iyi olacak galiba'' dediği de olurdu. Büyükannem cumartesi ve akşam ayinleri için beni kiliseye götürürdü. Orada da hangi tanrıya yakarıldığını görürdüm. Papazlar Zangoc'un bütün sözlerini büyük babamın tanrısına seslenirdi ama ''Koro sürekli büyükannemin tanrısına yakarır.'' onu kutlardı. O zamanlar beni çok düşündüren tanrılar arasındaki bu çocukça ayrımı şimdi ancak kaba çizgilerle açıklayabiliyorum. Yalnız o zamanlardan anımsadığım kesin bir şey var. O da büyük babamın tanrısının yüreğimde yalnız korku ve düşmanlık duyguları uyandırırdığıydı. Bu tanrı kimseyi sevmiyor, insanları öfkeli gözlerle kolluyor ve insanlarda hep kötülük bulmaya çalışıyordu. İnsanlara güvenmediği ortadaydı onları cezalandırmaktan hoşlanıyordu. O zamanlar tanrı hakkındaki düşüncelerim ve bende uyandırdığı duygular ruhumun tek besiniydi. Yaşamımın en güzel düşünce ve duyguları. Diğer bütün konular bende iğreti duruyordu. Herhalde benim için dünyadaki en cana yakın, en iyi varlık tanrıydı. Tabii büyük annemin bütün yaratıkların dostu olan tanrısından söz ediyorum. Kendi kendime büyükbabamın böyle iyi bir tanrıdan nasıl habersiz olabileceğini soruyordum. Kavgaları karıştığım, bir takım rezillerle elebaşılığı yaptığım için sokağa çıkmama izin verilmiyordu. Sokak beni alak bullak ediyordu. Arkadaşım yoktu. Komşu çocukları da düşmanımdı. Beni kaşirin diye çağırmalarına dayanamıyordum. Onlar da bunu bildikleri için inadına patırtı kopararak işte kaşirinin torunu bakın üzerine hücum diye bağırırlardı. Ardından kavga başlardı. Kavga etmeyi iyi becerirdim. ''Benim yaşımdakilerden daha güçlüydüm. Düşmanlarım da bu yüzden karşıma yalnız çıkmazlardı. Ama ne yaparsam da üstüm başım parçalanmış, gözüm morarmış bir şekilde eve gelirdim.'' Büyük annem beni öyle görünce endişelenir, acıma olarak ortak olurdu. ''Yine mi dövüştün? Seni sıpa ne olacak bu böyle? Dur ben de döveyim de gör seni.'' Yüzümü yıkar, çürümüş yerlerime pansuman yapar, bir yandan da beni paylardı.'' Ne diye hep dövüşüyorsun sanki? Evde çok uslu bir çocuksun ama sokağa çıkınca değişiyorsun. Utanmıyor musun? Büyük babana söyleyeyim de seni bir daha sokağa bırakmasın. Büyük babam yaralarımı görür ama pek aldırmazdı. Hiddetlenmeden homurdanırdı. Yine madalya aldın öyle mi? Evet. Bundan sonra sokağa aklından çıkar. Sokak sessizken ilgimi çekmezdi ama çocukların seslerini duyar duymaz yasağı unutur sokağa koşardım. Yaralara, berelere aldırış etmezdim. Beni asıl yücendiren sokak oyunlarının acımasızlığıydı. Çocukların hayvanlara zarar vermelerine, kendi halinde sarhoş bir dilenci olan İgoş'la alay etmelerine dayanamıyordum. İgoş uzun boylu, zayıf, koyun postundan gocuk giyen, onun tek eşyasıydı bu, bir adamdı. İgoş'un katı görünüşü, kederli küçük gözleri, bende korkuyla karışık bir saygı uyandırıyordu. Bana öyle geliyordu ki bu adam, Önemli şeyler düşünüyor, sanki bir şeyler arıyordu. Onu rahatsız etmemek gerekiyordu. Mahalle çocukları İgoş'un peşine takılır, sırtına taş atarlardı. Bazen hiçbir şeyin farkına varmamış gibi davranırdı. Fakat bazen de durur, başını çevirir ve tüylü şapkasını düzeltirdi. Sonra da sanki uykudan yeni uyanmış gibi çevresine bakanırdı. Çocuklar, ''Ölü mü cebinde İgoş? İgoş nereye gidiyorsun?'' Bakın ölümü cebinde herkes ona böyle derdi İgoş diye bağırışır dururlardı. O zaman İgoş elini cebine sokar sonra canlı bir hareketle yere eğilip bir taş, bir tahta parçası ya da bir avuç kuru toprak kapardı. Uzun kolunu beceriksizce sallayarak küfür ederdi. Kimi zaman çocukları toparlayarak kovalamaya kalkardı. Fakat uzun gocuğu ayaklarına dolaşır dizüstü yere düşerdi. Çocuklar üzerine taş yağdırırlardı. Aralarında en utanmaz olanı yanına gelir, başına bir avuç toz döktükten sonra hızla kaçarlardı. Bu arada ben en derin tepki uyandıran olaylardan biri de Grigori Usta'nın acıklı sonu olmuştu. Şimdi artık bütünüyle kör olmuş, dilenciliğe başlamıştı. Uzun boyu ile ağırbaşlı ve sessiz sedasızca sokaklarda dolaşırdı. Onun koluna girerek gezdiren, Yüzünde renk kalmamış yaşlı bir kadın pencerelerin önünde durur, kimsenin yüzüne bakmadan sözleri uzata uzata İsa aşkına şu zavallı köre bir sadaka diye dilenirdi. Grigori hiç sesini çıkarmazdı. Siyah gözlüğünün ardından evlerin duvarlarına, pencerelerine, gelip geçenlerin yüzlerine bakarak dururdu. Boyanın iyice yer ettiği elleriyle geniş sakalını sıvazlardı ama Dudakları sımsıkı kapalı kalırdı. Ona sık sık rastladığım halde dudaklarından değil söz en küçük bir titreyişin bile çıktığını duymamıştım. Onun bu sessizliği ağrıma gidiyor, beni acı acı eziyordu. Hiçbir zaman yanına yaklaşamazdım. Karşı durulmaz bir güç beni bundan ben ediyordu. Aksine onu görür gibi koşa koşa eve gider, büyük anneme haber verirdim. Büyük anne, işte Grigory. O da merhametli ve korkulu bir sesle "Gerçekten mi?" derdi. "Haydi, koş ona bir şeyler götür." Bunu sert sert ve hiddetle reddederdim. O zaman kendisi kapıya çıkar, Grigori ile uzun uzun konuşurdu. Grigori acı bir gülümsemeyle sakalını sallar ama birkaç tek geceli sözden başka hiçbir şey söylemezdi. Büyük annemin onu kimi zaman mutfağa sokup çay içirdiği ya da yemek verdiği de olurdu. Bir gün beni sormuş Büyük annem beni çağırdı ama ben hemen kaçarak odunluğun arkasına saklandım. Onunla karşılaşmaktan utanıyordum. Büyük annemin de aynı utancı duyduğunu hissediyordum. Onunla Grigori üzerine yalnızca bir kere konuşmuştuk. Grigori'yi kapıya kadar uğurladıktan sonra başını eğerek ağır ağır avluya dönmüştü. İçin içine ağlıyordu. Yanına sokuldum ve elinden tuttum. Yavaşça, niye kaçıyorsun ondan? Seni pek seviyor. İyi bir adamdır, bunu biliyorsun dedi. Ben de ona, büyük babam ona neden bakmıyor diye sordum. Ne, büyük baban mı? Durdu, beni göğsüne dayadı ve geleceği haber verir gibi, bu sözlerimi unutma Alyosha, Tanrı bu adama yaptıklarımızdan dolayı bizleri cezalandıracak dedi. Bu kehaneti gerçekleşti de. On yıl sonra büyükannem sonsuz uykusunda yatarken, aklını kaybeden büyük babam, şehrin sokaklarında dolaşarak, İyi yürekli aşçılar, şu börekten bir dilim de bana verin, sevdiğim bu, ah sizler diye pis pis dileniyordu. Uzatılmış eceleri insanın içini parçalayan bu acı ve keder dolu, ah sizler deyimi onun geçmişinden kalan tek şeydi. Beni sokaktan kaçmaya zorlayan bir başka kişi daha vardı. Bu Veronica adında sapık bir kadındı, iri yarıydı, saçı başı dağınıktı, pis görünüyordu. Sarhoş bir şekilde bayramlarda meydana çıkardı. Yadırganan bir yürüyüşü vardı. Onun için ayaklarını kaldırmadan, yere basmadan yürür derlerdi. Bir bayana yakışmayan açık saçık şarkılar haykırarak sokaklarda dolaşır giderdi. Herkes ondan kaçardı. Kimi avlulara sığınır, kimi en kuytu köşelere saklanırdı. Yüzü korkunç görünürdü. Bazen benim küçük çocuklarım nerelerdesiniz diye ağlayıp sızladığı olurdu. Bunun ne anlama geldiğini büyük anneme sordum. O da sert bir şekilde sana anlatabileceğim bir şey değil bu derdi. Ama daha sonra bu kadının macerasını kısaca anlattı. Voronov adında memur bir kocası varmış. Adam terfi edebilmek için karısını şefine satmış. O da kadını başka yere götürmüş. Kadıncağız iki yıl evinden uzak yaşamış. Döndüğünde iki çocuğunun da öldüğünü duymuş. Kocası da devletin paralarını yediği anlaşıldığı için hapse düşmüş. Kadın kederinden kendini içkiye vermiş ve sürtükler gibi rezil bir yaşam sürmeye başlamış. Bayram günleri hep karakolluk oluyormuş. Doğrusu ev sokaktan daha iyiydi. Özellikle öğleden sonraki ilk saatler çok hoştu. Büyük babam Yakov dayımın atölyesine giderdi. Büyük annem pencerenin önüne oturup bana masallar ve müzikli öyküler anlatır ya da babamdan söz ederdi. Kedinin pençelerinden kurtardığı sığırcık da yanındaydı. Büyük annem kanadının kırılmış bölümünü kesmiş, yerine de ustalıkla bir tahta parçası uydurmuştu. Kuşu tedavi ettikten sonra ona konuşmayı da öğretmişti. Tıpkı iyi soydan büyük bir hayvan gibi saatlerce pencerenin kenarında asılı kafesin önünde durur, kalın bir sesle kakkara taklitçi kuşa ''Haydi bakalım bana lapa ver'' derdi, ''Haydi söyle'' derdi. Kuş alay dolu gözlerle ona yan yan bakar, boynunu uzatır, bir florya kuşu gibi ıslık çalar, guguk kuşunun sesini taklit eder, miyavlamaya hatta havlamaya uğraşır ama konuşmayı bir türlü beceremezdi. Büyük annem ağır başlılıkla ona seslenirdi. Yaramazlığa gerek yok, ben sadece bana lapa ver dedim. Siyah düğülü kuş avazı çıktığı kadar onun sözlerine şöyle böyle benzer bir şeyler söylemeye çalışırdı. Büyük annem sevincinden güler, kuşa parmağının üstünde haşlanmış darı uzatır ve ona şöyle derdi. Ah seni gidi yaramaz seni, bilirim ben seni, sen bir hilekarsın, sen her şeyi becerirsin ama kurnazsın. Sonunda ona istediğini öğretmeyi başarmıştı. Kuş bir süre sonra oldukça anlaşılır bir şekilde lapa istemeye başladı. Büyük annemi görür görmez Günaydına benzer bir şeyler de söylerdi. Kuşun kafesi önceleri büyük babamın odasında asılıydı fakat çok geçmeden onu bizim odaya sürgün etti. Sığırcık onun da taklidini yapmaya başlamıştı. Büyük babam yüksek sesle yakarırken kuş mum sarısı gagasını kafesin kamışlarına sokar ve teye tüyü ır tüy ür tüy -tü diye ötmeye başlardı. Büyük babam buna çok kötü kızardı. Bir gün çok sinirlendi, kendini kaybetti ve birden yakar ışını yarıda bırakarak ayağıyla yere vurmaya korkunç bir sesle bağırmaya başladı. Kaldırın şu şeytanı buradan yoksa geberteceğim onu. Evimizde eğlenecek çok şey vardı ama zaman zaman içimi dayanılmaz bir sıkıntı kaplıyordu. Sanki ağır bir şey üzerime çullanmış beni eziyordu. Sanki karanlık ve derin bir çukurun içinde yaşıyordum. Kişsiz, duygusuz ve körleşmiş gibiydim. Yarı ölüye dönmüştüm. 8. Bölüm Büyük babam günün birinde evini meyhaneciye sattı ve Kanatniana sokağında bir ev aldı. Bu sokakta hiç kaldırım yoktu. Çevresi yeşillikler içinde, temiz ve sessizdi. Yeni evimiz eskisinden daha sevimli ve daha çekiciydi. Koyu kırmızı renkli, sıcak ve iç açıcı cephesini süsleyen üç pencerenin asma panjurlarıyla ambarın aydınlığını örten kubbeli parmaklık evin dış görünüşüne bir başka güzellik katıyordu. Sol tarafta çatı bir ak ağaçla bir ıhlamurun bol yapraklı dalları arasında kayboluyor, göz kamaştırıcı bir tablo çiziyordu. Avluyla bahçede sanki saklambaç oynamak için özel olarak yapılmış bir sürü hoş ve çekici köşecik vardı. Ağaç ve fundalıklarla dopdolu ve karma karışık bu bahçecik özellikle hoşuma gidiyordu. Bir köşesinde oyuncağa benzetilecek kadar ufacık bir hamam vardı. Daha ötede derince bir çukurun içinde yarı koparılmış yabanıl otlar arasında vaktiyle yanmış eski bir hamamın kalıntıları görülüyordu. Bahçenin sol yanı albay Oysiannikov'un ahırıyla, sağı komşumuz Betlengin yapılarıyla çevriliydi. Arkası da suççu Petrovna'nın mandırasına kadar uzanıyordu. Bu kırmızı yanaklı, gürültücü, köylü bir kadındı. Vücut şekli tıpkı bir çana benziyordu. Baştan başa yosunlarla kaplı, çökmüş ve karanlık eski püskü evinin cana yakın bir havası vardı. İki penceresi derin hendeklerle çizilmiş bir tarlayı, daha ötede ormanın sisli maviliğini gözlüyordu. Bu tarlada askerler bütün gün eğitim yapıyordu. Sonbahar güneşinin eğik ışıkları altında süngülerin beyaz şimşeklerinin parıltısını görmek olasıydı. Evimiz o zamana kadar hiç görmediğim kadar kalabalıktı. Ön bölümde Tatar bir subay karısıyla birlikte oturmaktaydı. Bu ufak tefek ve tozlu parlak kadın sabahtan akşama kadar bağırır ve gülerdi. Ara sıra süslü püslü gitarını çalarak neşeli ve gür sesiyle şarkılar söylerdi. En çok da şu kışkırtıcı şarkıyı söylerdi. Koşa gitmeyen bir kadınla sevişmekte zevk yoktur. Çaresi bir başkasını aramakta. Haydi koyul onu bulmaya, şayet becerirsen bu işi, bir ödül bekler seni, bir tatlı ödül. Kendi de yüz yuvarlak bir adam olan subay, pencerenin önünde oturur, mor yanaklarını şişirir, kızıla çalan gözlerini keyifli keyifli döndürürdü. Durmadan piposunu çeker ve köpeklerin yaptığı gibi yadırganan bir şekilde öksürürdü. Vuk vuk vuk. Bodrum'la ahırın üstündeki bölümde ise iki arabacı, Piotr adında kırçıl saçlı bodur biriyle koyu madene benzeyen yüzlü, kırmızı bakırdan bir tepsi gibi parıldayan Sitiopya adındaki dilsiz yeğeni yaşardı. Emireri olan uzun boylu ve sıkıntılı Valleye adındaki bir tatarda burada otururdu. Benim için yeni olan bütün bu kişiler bana sır dolu kimseler gibi görünürdü. Ama beni tümünden fazla kendisine çeken ve saran pansiyonerimiz Koroyuş oydu. Evin arka bölümünde mutfağa bitişik, bir penceresi bahçeye, öbürü avluya bakan dar ve uzun bir odada otururdu. Zayıf, kamburumsu ve beyaz yüzlü bir adamdı. Siyah sakalı ortadan ikiye bölünmüştü. Gözlük takardı. Bakışları iyilik doluydu, sessiz ve silikti. Onu yemeğe, çaya çağırdıkları zaman sürekli iyi işlerdi. Her seferinde hep bu yanıtı verirdi. Bu yüzden büyük annemde hem de yüzüne karşı onu böyle çağırmaya başladı. ''Leksey, hadi git, iyi işi çaya getir.'' Horoyiş Edelo'nun odası bir sürü sandık ve harflerini sökemediğim kalın kitaplarla doluydu. Her yerde çeşitli renkli sıvılarla dolu şişeler, bakır ve demir parçalar, kurşun çubuklar duruyordu pas rengi ceketi ve gri pantolonuyla her tarafı boya içinde ve saçı başı dağınık olarak sabahtan akşama kadar burada kalır, üstünden hiç de hoş olmayan bir koku yayılırdı. Mırıldana mırıldana kurşun eritir, demir parçaları rehimler ve küçük terazisiyle tartardı. Parmaklarını yaktığı zaman ivedivedi üflerdi. Bazen duvarda asılı krakilere sendeliye sendeliye yaklaşır, gözlüğünü serdikten sonra anlaşılmaz derecede büyük Düz ve ince burnunu hemen hemen yapıştırırcasına kağıda değdirir ve resimleri sanki kokluyormuş gibi incelerdi. Bazen odanın ortasında ya da pencerenin kenarında birdenbire durduğu da oluyordu. Gözlerini kapayarak ve yüzünü yukarıya kaldırarak burada uzun bir süre hareketsiz ve sessiz kalır basbayağı korkuya kapılmışa dönerdi. Onu gözetlemek için samanlığın çatısına tırmanırdım. Avlunun öbür ucundaki açık duran pencereden onun karanlık gölgesini ve masasının üstündeki ispirt lambasının mavi alevini görürdüm. Buruşuk bir deftere yazı yazardı. Gözlüğünün camlarına bir buz parçasının soğuk mavi imtırak parıltısı yansırdı. Bu sihirbazın çalışmaları ateşli merakımı gitgide daha da artırıyordu. Onu dikkatle gözleyerek çatıda saatlerce kaldığım olurdu. Bazen pencerenin önünde ellerini arkasına bağlayarak dikilir, çatıya doğru bakardı. Ama beni göremezdi. Buna pek canım sıkılırdı. Sonra birdenbire masaya döner ve iki büklüm eğilerek kağıtlarını karıştırırdı. Daha zengin ve daha iyi giyimli olsaydı ondan korkardım diye düşünürdüm. Ama o zavallı bir adamdı. Ceketinin yakasından kirli ve buruşuk bir gömlek sarkıyordu. Pantolonu lekeli ve yamalıydı. Terlikleri eskimiş ayakları çıplaktı Yoksullar ne korkunçtur ne de tehlikeli Büyük annemin ona karşı acıma duyduğunu büyük babamınsa ona karşı nefret beslediğini gördükçe bu kanım daha da keskinleşiyordu Evde Horoyu Şedelo'nun hiç kimseye bir sevgisi yoktu herkes onunla alay ederdi Subayın oynak karısı onu tebeşir burun, piyatur amca eczacı ve büyücü diye çağırırdı. Büyük babamın gözünde ise o bir sihirbaz ve bir farmasondu. Bir gün anneme sordum. ''Ne yapar o?'' Bana sert sert çıkıştı. ''Bu seni ilgilendirmez.'' dedi. ''Her işe burnunu sokma.'' Ama bir gün bütün cesaretimi toplayarak horuşeye Delon'un penceresine sokuldum ve heyecanımı tutmaya çalışarak ona sordum. ''Sen ne yapıyorsun?'' Silkindi. Gözlüğünün altından bana uzun uzun baktı ve yara, yanık izleri taşıyan elini uzatarak ''Atla şuradan'' dedi. Kapıdan değil de pencereden girmemi söylemesi gözümde saygınlığını daha da yükseltmişti. Bir sandığın üstüne oturdu, beni önüne aldı, geriye itti, tekrar yaklaştırdı, sonunda yavaşça sordu. ''Sen nereden geldin?'' Bu soru tuhafıma gitti.'' ''Günde dört defa mutfaktaki sofrada yan yana oturuyoruz.'' yanıtını verdim. ''Ben ems ev sahibinin torunuyum.'' Parmağına bakarak ''Aa evet.'' dedi ve sustu. Bunun üzerine açıklama yapmam gerektiğini hissettim. ''Ben kaşırınlardan değilim, peşkovlardanım.'' Uzatma işaretini karıştırarak ''Peşkov mu?'' diye tekrarladı. Ayağa kalktı ve masasına doğru giderken ''Haydi uslu uslu otur.'' dedi. Uzun bir süre oturdum. Bir bakır parçasını mengeneye sıkıştırıp eğilmesini seyrettim. Altın rengi bakır talaşı bir mukavvanın üzerine düştü. Bundan bir avuç alarak kenarı kalın bir kaba koydu. Buna da bir küçük kadehten tuz gibi beyaz bir şey kattı ve hepsinin üzerine siyah şişedeki bir sıvıdan döktü. Hemencecik kabın içinde bir kaynama oldu. Bir duman yükseldi. Yakıcı bir koku genzimi yaktı. Öksürmeye başladım başımı da sallıyordum ama bizim büyücü kendini beğenmiş bir sesle sordu nasıl pis kokuyor değil mi evet gördün ya bu çok iyi kendimce övünecek şey buldu diye düşünüyordum ağır bir tavırla kötü kokan şey iyi olmaz dedim gözünü kırparak ah dedi bu her zaman doğru değil sen aşık kemiği oyunu oynamadın mı hiç tabi kurşundan nasıl aşık yaptığımı görmek ister misin isterim öyleyse getir bana bir kemik İçinden duman çıkan kabı elinde tutarak yanıma geldi. Kabın içinde tek gözüyle bakarak senin için kurşundan bir kemik yapacağım ama sen de bir daha buraya gelmeyeceksin. Tamam mı? Bu önerisine çok kırıldım. Yapsan da yapmasan da bir daha buraya asla gelmem dedim ve doğru bahçeye çıktım. Büyük babam elma ağaçlarının köklerini güble Sonbahardı. Yapraklar çoktan dökülmeye başlamıştı. Büyük babam bana bir makas uzatarak, Al şunu da ağacın dallarını kırpıver dedi. Ona sordum. Şu horoyşe Delo ne yapar? Büyük babam hırçınlıkla odayı berbat ediyor dedi. Döşemeyi yaktı. Duvar kağıtlarını kirletti ve yırttı. Ona çıkıp gitmesini söyleyeceğim. Çok iyi olur dedim. Ve ağaçların kuru dallarını kırpmaya koyuldum. Fakat çok ivedi konuşmuştum. Büyük annem yağmurlu akşamlarda büyük babam evde yokken kiracılarımızı çay içmeye çağırırdı. Bu toplantılar çok ilgi çekici geçerdi. Arabacılar, emir eri, sürekli ve geveze Petrovna, hatta ara sıra subayın neşeli, şuh karısı da gelirdi. Horoşe'ye Delo'ya gelince her zaman ocağın yanında bir köşeye çekilir, orada hareketsiz ve sessiz otururdu. Dilsiz sitiopa, baleyle iskambil oynardı. Tatar kazandığı zaman rakibinin geniş burnuna kağıtlarıyla vurarak ''Ah seni şeytan'' diye söylenirdi. Piyotr odasından kocaman bir parça beyaz ekmekle büyük bir toprak çömleğin içinde güneş çiçeği reçeli getirirdi. Ekmeği dilim dilim keser üstüne bolca reçel sürer ve bu nefis kırmızı dilimleri elinde tutarak herkesin önünde eğilir ve tatlı bir sesle rica ederim buyurun diyerek sırayla hepimize ikram ederdi. Dilimleri dağıttıktan sonra kara avucunu dikkatle inceler ve bir damla reçel gördü mü onu diliyle yalardı. Petrovna vişnelikörü, subayın karısı da cevizle şekerleme getirirdi. Böylece kusursuz bir şölen başlardı. Buna en çok büyük annem sevinirdi. Horoyişe Delon'un kendisini ziyaret etmemem için benimle yaptığı pazarlıktan bir süre sonra büyük annem böyle bir akşam toplantısı da düzenlemişti. Dışarıda sonbahar yağmuru hiç dinmeden yağıyordu. Rüzgar inliyor, ağaçlar hışırdıyor, diyor Dallar duvarı tırmalıyordu. Mutfağın içi sıcaktı. Hepimizin keyfi yerindeydi. Herkes hoş bir rahatlık içinde, karşı karşıya sokularak oturmuş, büyükannem o akşam hiç durmadan birbirinden güzel bir sürü masal anlattı durdu. Ocağın kenarında oturmuş, ayaklarını bir basamağa dayamış, beyaz tenekeden ufak bir lambanın aydınlattığı konuklarımıza doğru eğilmişti. Keyifli olduğu zamanlarda hep böyle ocağın üstüne çıkar, oturur, ve şöyle derdi Yüksek bir yerde oturup konuşmam daha iyi Ben dizenin dibinde bir basamakta Horoeşe Delon'un hemen hemen tepesinde oturmuştum Büyükannem Savaşçı Ivan ve Keşiş Miron adında çok güzel bir öykü anlatıyordu Sözleri ağzından uyumlu tane tane çıkıyor sel gibi akıyordu Öykünün daha başlangıcında Horacio Delon'un huzursuz olduğunu fark etmiştim. Ellerini anlaşılmaz bir şekilde adeta çırpınırcasına sallayıp duruyor, gözlerini elliyor, parmağıyla basıyor ve sanki terini siliyormuş gibi hızlı bir hareketle elini alnına ve gözlerine götürüyordu. Dinleyicilerden biri yerinde kıpırdasa, öksürse ya da ayaklarını döşemeye sürse bizim pansiyonerimiz hemen ciddileşiyor ve şşş diye sesleniyordu. Gürcü'nden masalını bitirince bir dalga gibi ayağa fırladı ve bir takım jestler yaparak homurdandı. Biliyor musunuz? Bu bir harika. Bunu mutlaka yazıya almalıyız. Müthiş doğrusu ve tam bir Rusmalı. Artık bu kez ağladığı belliydi. Gözleri yaş doluydu. Bu anlaşılmaz ve acınacak bir şeydi. Beceriksiz ve gülünç küçük sıçramalarla mutfağın içinde gidip geliyordu. Gözlüğünü burnunun ucunda sallandırıyor Demirden tellerini kulağının arkasına takmaya uğraşıyordu. Piotr ona alaylı bir gülümsemeyle bakıyordu. Herkes sıkıntılı bir hava içinde susarken, Büyük annem ona çabuk çabuk, ''İsterseniz yazın, bunda bir kötülük yok. Hem ben daha birçok öykü bilirim.'' dedi. Horoyuş Delo büyük bir heyecanla, ''Hayır, hayır, beni ilgilendiren bu öyküdür. Müthiş Rus'tur bu.'' diye bağırdı. Birdenbire mutfağın ortasında durdu. Çok yüksek sesle konuşmaya başladı. Sağ kolu havada sallanıyor, sol elindeki gözlüğü titriyordu. Haykıran bir sesle ateşli ateşli konuştu. Ayağını yere vura vura şunları yeniliyordu. ''Başkasının vicdanına göre yaşanmaz. Hayır, hayır.'' Sonra sesi birdenbire kısılınca sustu. Hepimize bir göz attı ve suç işlemiş biri gibi başını yere eğerek sessizce çıktı, gitti. Oradakiler birbirlerine şaşkın şaşkın bakarak gülmeye başladılar. Büyük annem kuytu bir köşeye çekilmiş, derin derin iç geçiriyordu. Petrovna kalın kırmızı dudaklarını eliyle silerek ''Darıldı galiba'' dedi. Pyotr, ''Hayır, böyledir o'' dedi. Büyük annem hiç konuşmadan çaydanlığı ısıtmaya koyuldu. Herkesin kendine özgü, anlaşılmaz bir huyu var. Ali baba homurdandı. ''Bir bekar hiçbir zaman başka türlü hareket edemez.'' Hepsi gülmeye başladılar. Piotr devam ediyordu. Ağladı bile. Belli ki bir zamanlar bir turna balığıymış. Şimdi bir kaya balığından başka bir şey değil. Canım sıkılmaya başlamıştı. Anlayamadığım bir üzüntü kalbimi sarıyordu. Horoyeşe Delo beni çok sarsmıştı. Yaş içindeki gözlerini anımsıyor ve ona çok acıyordum. Geceyi dışarıda geçirdi. Eve ancak ertesi gün sabah kahvaltısından sonra döndü. Üstü başı perişandı. Yatışmıştı ama dalgınlığı hala üstündeydi. ''Büyük anneme, suç işlemiş bir çocuk gibi kararsız bir tavırla dün akşam olay çıkarttım. Bana darıldınız mı?'' dedi. ''Neden darılıyım? Bana ilişkin olmayan bir işe karıştım. Çok konuştum. Kimseyi incitmediniz. Büyük annemin ondan korktuğunu hissediyordum. Yüzüne bakmıyor ve hiç de alışık olmadığım bir şekilde yavaş konuşuyordu.'' Horoyişe Delo ona yaklaştı ve şaşılacak bir sadelikle, Biliyor musunuz çok yalnızım, dünyada hiç kimsem yok. İnsan susar susar ama bir gün gelir ruhunda biriken şeyleri ansızın boşaltmaya başlar. O zaman da ağaçlarla da konuşmaya razı olur. Büyük annem geri çekildi ve evlenseydiniz dedi. Horoyişe Delo yüzünü acı acı buruşturarak, Oh diye bağırdı ve bir ümitsizlik jesti yaparak dışarı çıktı. Büyük annem kaşlarını çatarak arkasından baktı. Enfiyesinden bir tutam aldı ve sonra sert bir şekilde beni uyardı. Çok sokulma bunun yanına anladın mı? Tanrı bilir neyin nesi bu adam. Ama Horoyoshi Delo beni yeniden kendine çekmişti. Çok yalnızım dediği zaman yüzünde beliren karmaşıklık anlatım gözüme çarpmıştı. Bu sözler bende bir merak uyandırdı, kalbimi sardı, Horoyeşe Delo'yu aramaya çıktım. Odasının avluya bakan penceresinden içeri bir göz attım, boştu ve bir sürü gereksiz, sahibi kadar gereksiz ve anlaşılmaz şeylerle acele ve gelişigüzel güzel doldurulmuş bir yüklüğe benziyordu. Bahçeye gittim ve burada Horoyeşe Delo'yu gördüm, ikiye bölünmüşcesine bükülmüş, dirsekleri dizlerinde, Elleri ensesinde, yarı yanmış bir kalasın ucunda oturuyordu. Bu kalas toprağa iyice gömülmüştü. Kuru pelin, ısırgan ve dul arasında sadece kömürleşmiş ve parlayan uçları havada kalmıştı. Onu da böyle görünce ona karşı duyduğum yakınlık daha da büyüdü. Beni fark etmesi bir hayli sürdü. Baykuş gözleri uzakta bir şeyler aradı durdu. Sonra birden telaşlı bir ses tonuyla sordu. ''Beni çağırmaya mı geldin?'' ''Hayır.'' Öyleyse, geldim işte. Gözlüğünü çıkardı, kırmızı ve siyah yekeler içindeki mendiliyle sildi ve bana şöyle dedi. Eee, peki gel buraya. Yanına oturduğum zaman beni omuzlarımdan tutarak kendine doğru çekti. Otur bakalım dedi. Konuşmadan oturalım ne dersin? Şey, inatçı mısın sen? Evet, iyi iş. Uzunca bir zaman konuşmadan oturduk. Akşam dingin ve tatlıydı. Doğanın saatten saati süzüldüğü ve binbir rengi bürünerek sararıp soluklaştığı hüzünlü yaz akşamlarından biriydi. Toprak keyiflendirici yaz kokularını yaymaya artık son vermiş, soğuk bir nemden başka bir şey teneffüs etmez olmuştu. Hava çok saydamdı ve kızılımtırak göğün içinde işgüzar kargaların telaşlı uçuşmaları insanda üzüntülü düşünceler uyandırıyordu. Her şey susuyordu. En hafif bir yaprağın hışırtısı sessizliği bozuyordu. Sonra her şeyi yeniden hareketsizlik kaplıyor, bütün yeri saran sessizlik göğe doğru yayılıyordu. En temiz, en nazik düşünceler böyle saatlerde doğar, ama bu düşünceler, bakirenin oğlu gibi öyle ince ve saydamdır ki, sözler onları anlatmaya yetmez ve bir an parladıktan sonra kayan bir yıldız gibi kaybol verirler. Bazen hem açık hem bulanık görünürler, insanın ruhunu anlatılmaz bir hüzün ve sıkıntıyla doldururlar. Ruh kaynar ve eritilen bir maden gibi yavaş yavaş kor biçimini alır ve böylece gerçek yüzü meydana çıkar. Horayişe Delon'un sıcacık kucağına sıkıca yapışmıştım. İkimiz de elma ağaçlarının siyah dalları arasından göğe bakıyorduk. Ben keten kuşluklarının zevkli uçuşlarını gözümle izliyor, deve dikenlerinin dul avrat otlarının kuru başlarını didikleyerek kekremsi tohumları çekişlerini seyrediyordum. Kırlardan kopup gelen mavi, ince tüylü, al kenarlı bulutlar yaklaşıyordu. Yükseklerde kargalar yuvalarının bulunduğu mezarlığa doğru ağır ağır uçuyorlardı. Manzara çok güzeldi ve bilmem neden her şey her zamankinden kolay anlaşılır ve daha yakın görünüyordu. Horoşe Dello bazen derin derin soluk alıyor soruyordu, güzel değil mi yavrum, görüyorsun, nemi duyuyor musun, üşüyor musun? Gökyüzü kararmıştı, çevremizde her şey koyulaşıyor, nemli bir karanlığa dalıyordu. Horoyeşi Delo seslendi, eh bu kadar yeter, gidelim. Bahçenin parmaklığı yanında durdu ve mırıldandı. Büyük annen harika bir kadın, ne kutlu toprak bizim yurt. Gözlerini kapadı, gülümsedi ve yavaş ama açık bir sesle şiir okudu. Yazman var mı senin? Hayır. Öğren. Öğrendiğin zaman büyük annenin anlattıklarını yaz. Çok işine yarayacak sonra bunlar. Horuichi Delo artık benim dostum olmuştu. O günden sonra istediğim zaman yanına gidiyordum. Paçavralarla dolu bir sandığın üzerine oturuyor, çalışmalarını seyrediyordum. Kurşun eritiyor, bakır kızdırıyordu. Sapı hoşuma giden hafif bir çekicin yardımıyla küçük bir örs üzerinde demir levhalar dövüyordu. Bunlardan başka bir rende, birçok eğe, zımpara kağıdı ve sapı iplik kadar ince bir testere de kullanıyordu. Çok duyarlı pirinç terazisiyle durmadan bir şeyler tartıyordu. Kalın beyaz kaplara çeşit çeşit sıvılar döküyor, bunlardan çıkan dumana bakıyor, bu arada keskin bir koku odayı dolduruyordu. Yüzünü buruşturuyor, kalın bir kitabı karıştırıyor, kırmızı dudaklarını ısırarak bir şeyler mırıldanıyordu. Ya da titrek bir sesle biraz da heyecanlanarak bir şarkı tutturuyordu. Nedir o yaptığın? Bir şeyler işte yavrum. Ama ne? Şey, anlatmak güç. Büyük babam senin için belki de sahte para basıyor diyor. Büyük baban mı? Hmm, saçmalamış. Para. Yavrum önemli değil ki para. Ama ekmeği ödemek için? Doğru. ''Ekmek parayla alınır, haklısın. Gördün mü? Ya et? Et de öyle.'' Öyle zarif, öyle şirin ve yavaş bir gülmeye kaptırdı ki kendini, şaştım kaldım. Sonra kedi yavrusuymuşum gibi kulağımın arkasını gıdıkladı. ''Seninle tartışmak olanaksız dostum. Her keresinde sözümü ağzıma tıkıyorsun. İyisimi susalım.'' Kimi zaman işini bırakır yanıma gelir otururdu. Çalılarla ot bitmiş avluya yağan ince yağmura pencereden bakardık. Elma ağaçlarının yaprakları dökülüyordu. Horoşe'ye Delon'un sözleri kıttı ama söyledikleri hiçbir zaman anlamsız değildi. Çoğun kez dikkatimi çekmek için hafifçe dirseğimden çeker ve bir göz işaretiyle görmemi istediği şeyi gösterirdi. Tek başıma avluda dikkate değer bir şey görmemişken onun dirsek dürtüşleri ve kısa sözleri sayesinde birçok önemli şey görürdüm ve bunlar aklıma girer, yerleşirdi. Bir gün avludan geçen bir kedi temiz bir su birikintisi önünde durmuştu. Suyun içinde kendi yansımasını görünce sanki vuracakmış gibi ayağını kaldırmıştı. Horoya şedelo hafifçe mırıldandı. Kediler gururlu ve güvenilmez olurlar. Altın sarısı horozumuz Mamay bahçenin çitine çıkıp yerleşmişti. Kanatlarını çırparken az daha düşecekti. Buna canı sıkıldı, kızdı. Boynunu uzatarak tiz tiz ötmeye başladı. Genel çok heybetli ama fazla akıllı değil.'' dedi Horoişe Delo'ya. Vali, partal bir beygir gibi ağır ağır çamurda beceriksizce yürüyordu. Sonbahar güneşinin solgun ışığı tam göğsüne vuruyor, ceketinin maden düğmelerinden bir tanesi pırıl pırıl parlıyordu. Tatar durdu ve gri parmaklarıyla düğmeye dokundu. Horoişe Delo, ''Gören madalya almış.'' diyecek, ''Övünüyor.'' dedi. Horuhoşe deroya çok kısa zamanda derinden derine bağlanmıştım. Kederli anlarımda da sevinçli saatlerimde de artık onsuz yapamıyordum. Gerçi susmayı seven bir adamdı ama aklımdan geçeni söylememe izin veriyordu. Oysaki büyük babam konuşmaya başlar başlamaz sus çenebaz diye sert sert bağırıyordu. Büyük anneme gelince onun iç hayatı o kadar zengindi ki başkalarının dediklerine karşı kayıtsız davranır, kimsenin etkisi altında kalmazdı. Hürrişe Delo başkaydı. Gevezeliklerimi sürekli dikkatle dinler, hatta bazen gülümseyerek, ''Aa hayır oğlum, bu doğru değil, bunu kendin uydurdun'' derdi. Onun düşünceleri sürekli yerindeydi, boşuna konuşmazdı. Kalbimde ve kafamda olup biteni çok iyi anlardı. Yararsız sözleri ya da ona söyleyeceğim yalanları önceden Sezer ve daha konuşmaya başlamadan dostça, ''Bunların hepsi masal oğlum.'' diyerek sözümü keserdi. Onun önceden seziş gücünü şöyle denemişimdir. Kafamda bir macera uydurmuş, bunu başından geçmiş gerçek bir olaymış gibi kendisine anlatmıştım. Fakat o beni bir süre dinledikten sonra inanmadığını belirten bir hava içinde başını sallayarak ''Yalan söylüyorsun.'' dedi. ''Nereden bildin?'' ''Görüyorum.'' dedi. Büyük annem suya giderken beni de yanına alırdı. Bir gün beş şehirlinin bir köylüyü dövdüklerini gördük. Adamı yere sermişler, tıpkı köpeklerin kedilerinden birini parçalamaları gibi üzerine üşüşmüşler, insafsızca eziyorlar, boğuyorlardı. Büyük annem kovaları yere bıraktı, sırığını sallayarak bana da sen kaç diye bağırarak adamların üzerine yürüdü. Ama ben korktuğum için büyük annemin arkasından koştum ve adamlara taş ve çakıl atmaya başladım. Büyük annem sırığıyla adamların arkalarına vuruyor, omuzlarına, kafalarına darbeler indiriyordu. Yoldan geçenler de yardıma koştular. Şehirler kaçtı. Büyük annem köylünün yaralarını yıkadı. Zavallının yüzü, ayakları çiğnenmişti. Burun deliği yırtılmıştı. Her yerinden kan akıyordu. Büyük annemin yüzüyle omuzları da kan içindeydi. Adam kirli elleriyle burnuna bastırarak inliyor, öksürüyordu. Büyük annem de bağırıyor. Bütün vücudu titriyordu. O sahneyi düşündükçe bugün bile derin bir tiksinti duyarım. Eve döner dönmez olayı anlatmak için Horoyashi Delo'ya koştum. İşini bıraktı ve gelip önümde dikildi. Büyük eyesini bir kılıç gibi havaya kaldırarak gözlüğünün altından bana dikkatle sert sert bakıyordu. Birdenbire sözümü kesti ve çok ağırbaşlı bir ses tonuyla, Evet, olay tam anlattığın gibi oldu dedi. Gördüklerim beni o kadar şaşırtmıştı ki, onun sözlerini aldırmadan anlatmayı sürdürdüm ama o beni kucakladı, odada gezinmeye başladı. Yürürken sürdürmene gerek yok, anlatmak istediklerinin tümünü söyledin. Anladın mı? Tümünü dedi. Sustum, kırılmıştım ama biraz düşündükten sonra orayı şey delonun beni tam zamanında durdurduğunu anladım. Artık söyleyecek hiçbir şeyim kalmamıştı. Bu gibi şeyler üzerinde çok düşünme, hiç anımsamamak daha iyi derdi. Sözlerinden bazıları bütün yaşamım boyunca aklımdan çıkmayacakmış meğer. Söz gelişi bir gün ona düşmanım Kulişnikov'dan bahsediyordum. Bu, Novaya sokağında tanınmış kabadayı, iri yarı, koca kafalı bir oğlandı. Onunla dövüşürken ikimiz de birbirimizi yenemiyorduk. Horoyişe Delo dertlerimin öyküsünü dinledikten sonra aldanıyorsun. Güçlü olmak bu demek değil. Gerçek güç hareketlerin hızındadır. Ne kadar hızlı çeviksen o kadar güçlüsün. Anladın mı? dedi. Ertesi pazar yumruklarımı daha hızlı salladım ve Kulişnuk'u kolayca yendim. Bu olay Horoyeşe Delo'nun sözlerini daha dikkatli dinlememe neden oldu. Sorun işi nereden tutacağını bilmektir. Anlıyor musun? Güç olan budur. Onun bu sözlerini... Ve daha buna benzer birçok sözünü anlamadan bilinçsizcesine belleğimde tutuyor, unutmuyordum. Çünkü yalınlıklarında bile kızıştırıcı bir sır taşıyorlardı. Kendi kendime düşünüyordum. Bir taşı, bir dilim ekmeği, bir fincanı ya da bir çekici tutmak için acaba bir bilgiye gerek var mıydı? Evde Horoyuş'a Delo'ya karşı sevgi gitgide azalıyordu. Şu neşeli kiracımızın, herkese kendini sevdiren o çok yılışık kedisi bile... Koruyuşe Delo'nun kucağına hiçbir zaman atlamıyor, en tatlı çağrışlarına bile aldırış etmiyordu. Ben hayvanı dövüyor, kötü davranışını cezalandırmak için kulaklarını çekiyor ve hemen hemen ağlayarak dostumdan korkmaması için ona yalvarıyordum. Koruyuşe Delo, ''Üstüm başım asit kokuyor.'' Kedi bu yüzden benden kaçıyor derdi ama ben biliyordum ki bütün ev halkı de dahil tümü haksız ve aşağılayıcı olmak üzere bir takım sözler söylüyorlardı. Büyükannem sık sık dalgın bir tavırla bana şöyle derdi. ''Neden bu adam odasından çıkmıyor? Dikkat et, Tanrı korusun sana kim bilir neler öğretecek.'' Şu ihtiyar tilki büyük babamda da pansiyonlarımızı ziyaret ettiğimi öğrendiği zaman beni döverdi. Tabii Horoyoshi Delo'ya yanına gitmemi yasak ettiklerini söyleyemezdim ama evdekilerin hakkında ne düşündüklerini açıkça anlatırdım. Büyük annem senden korkuyor, senin için büyücü diyor, büyük babam da senin bir tanrı düşmanı ve ülke için tehlike olduğunu söylüyor. Sinek kovalıyormuş gibi başını salladı. Tebeşiri andıran yüzünü hafifçe pembeleştiren bir gülümseme belirdi. Benim de kalbim daralıyor, gözyaşları bakışımı karartıyordu. Yavaşça, farkındayım. Can sıkıcı bir şey değil mi? Öyle, can sıkıcı küçüğüm. Sonunda onu başlarından atmaya karar verdiler. Bir gün sabah çayından sonra yanına gitmiştim. Yere çömelmiş, Sarangölü şarkısını söylüyor, eşyalarını sandıklara yerleştiriyordu. Vedalaşacağız artık. Gidiyorum. Neden? Bilmiyor musun? Odaya gereksinimleri var. Annen için. Bunu kim söyledi sana? Büyük baban. Bir yalancıdır o. Horoyşe Delo beni elimden tutarak kendine doğru çekti. Ben de yanına oturunca yavaşça, kızma. Sen biliyordun da bana hiçbir şey söylemedin diye düşünüyordum. Ve doğru bulmuyordum bunu. Üzülmüştüm ve niçin bilmem onun da üzülmesini istiyordum. Gülümseyerek mırıldandı. Dinle beni. Hani bana artık gelmemeni söylemiştim. Anımsıyor musun? Başımla onayladım. Bunun için mi kırıldın bana? Evet. Ama ben küçüğüm seni kırmak istemedim. Görüyorsun ya, dost olursak senin başına dert açacağımı biliyordum. Haklı değil miydim? Onu sana niçin söylediğimi şimdi anladın ya. Bir çocuk gibi, sanki benimle aynı yaştaymış gibi konuşuyordu. Ve sözleri bende büyük bir sevinç uyandırıyordu. O kadar ki... Her şeyi çoktan, başlangıcından beri anladığımı o anda Sezer gibi oldum ve bunu ona da söyledim. Çoktandır anlıyorum. Ya gördün mü? Böyledir bu ve böyle de kalacak küçük dostum. Dayanılmaz bir sıkıntı kalbimi sardı ve ona neden kimse seni sevmez burada diye sordum. Beni kucakladı, bağrına bastı ve gözünü kırparak şöyle söyledi. Ben yabancıyım bu evde, anlıyor musun? Bundan sevmezler beni, onlar gibi değilim. Ne diyeceğimi, duygularımı nasıl anlatacağımı bilemiyordum. Kısma diye yineledi ve kulağıma şunu fısıldadı. Ağlama, yeter artık. Ama gözlüğünün bulanık camları altından gözyaşları akıyordu. Sonra her zamanki gibi uzunca bir süre sessiz oturduk. Sadece arada sırada tek tük bir iki kısa söz söyledik. Akşam herkesle dostça vedalaştı. Beni kucağına alarak göğsüne bastırdı ve gitti. Sokağa çıktım. Tekerlekleri donmuş çamuru ezerek giden arabasının içinde sarsıla sarsıla uzaklaşmasını seyrettim. Büyükannem gidişinden sonra pislik içinde bıraktığı odayı temizlemeye koyuldu. Ben büyükannemi işinde rahatsız etmek ve engel olmak için odanın içinde dört yana dolaşıp duruyordum. Büyükannem bana çarptıkça ''Çekil buradan'' diye bağırıyordu. ''Neden kovdunuz onu? Tümünüz aptalsınız.'' Büyük annem o zaman ıslak temizlik beziyle sırtıma vurdu. ''Çıldırdın sen yaramaz. Sen değil ötekiler.'' diye sözümü değiştirdim. Ama o pek de tatmin olmuş görünmedi. Akşam yemeğinde büyük babam gitti. Tanrı'ya çok şükür. Onu her gördüğümde içim sızlıyor ve kendi kendime bunu sepetlemeli diyordum. Hırsımdan kaşığımı kırdım ve bir kere daha cezalandırdım. Horoyeşi Delo ile dostluğum işte böyle sona ermişti. O, kendi öz memleketinde kendilerini yabancı gören ama aramızdaki insanların en iyisi olan sayısız insanlardan biriydi. 9. Bölüm Bana öyle geliyor ki ben çocukluğumda birçok basit ve silik kişilerin tıpkı arılar gibi yaşam üzerindeki deney ve düşüncelerinin balını getirip bıraktığı bir kovan gibiydim. Bunlardan her biri ve herkes kendi tarzına göre ruhumu cömertçesine zenginleştiriyordu. Bu bal, gerçi çoğu defa kirli ve acıydı ama ne de olsa bilginin her türlüsü değerli bir maldır. Kuroşe'ye Delon'un gidişinden sonra Piotr baba ile dostluk kurmuştum. Titiz ve kendine düşkün bir adamdı. Bu bakımdan dedeme benzerdi ama ondan daha ufak tefek ve daha kısaydı. Ona şakacıktan ihtiyar kılığına girmiş bir genç denilebilirdi. Çapraşık çizgilerle dolu yüzü, bana eleği hatırlatırdı. Etinin ince buruşukluğu arasında sarımtırak boynuz biçiminde alaycı ve canlı gözleri kafesteki kanaryalar gibi döner dururdu. Saçları kır kıvırcık, sakalı lüle lüleydi. Piposunu çekerken saçları ile aynı renkte bir duman kıvır kıvır çıkardı. Konuşması da karma karışık ve atasözleriyle süslüydü. Mırıltılı sesinde dostça bir tavır vardı ama bana herkesle alay eder gibi gelirdi. Yaşamının bir bölümünü şöyle anlatırdı. Henüz çok gençken iyi patronum Kontes Taylan Lexeyevna demirci olmamı kararlaştırdı. Bir süre sonra fikrini değiştirdi. Bahçıvana bana yardım et dedi. Ona da pek iyi dedik ama nafile ne yapsan yine de kimseye yaranamazsın. Bir gün durup dururken Pyotr balığa çıkacaksın dedi. Bana göre hava hoş, balık da avlarız ama gel gelelim bu da uzun sürmedi. Tam işin tadına varmıştım Balıklara da veda ettik. Balıkçılığa da, arabacı olarak şehre gönderildik. Haracımızı da ödedik. Arabacılık mı? Eh, onu da yaptık. Ama sonu neye yaradı bak ki? Hiç kontesinde benim de artık değişmemize olanak yoktu. Çünkü zaman değişmiş, körelik kalkmıştı. Atım benim oldu. Şimdi kontesin yerine o tutuyor beni. Bu at yaşlı karttı. Aslında beyazdı ama sanki sarhoş bir işçi onu çeşitli renkleri boyamaya başlamış da işini bitirmeye zaman bulamamış gibi anlaşılmaz bir şeydi. Dizleri çarpık çürpuktu, paçavralardan dikilmişe benziyordu, gözleri bulanıktı. Kuyruğu yıpranmış bir deri parçası gibiydi. Şişkin damarlarla gövdesine bağlı kemikli kafası hüzünlü hüzünlü yere sarkıyordu. Peter baba ona iyi bakardı, hiç dövmezdi, tanka diye çağırırdı. Büyük babam bir gün ona çatmıştı. ''Ya sen bu hayvana Hristiyan bir at takmışsın öyle mi?'' ''Ben mi?'' Vasili Vasiliyevich? Tatiana, Evet bir Hristiyan adıdır ama tanka değil.'' Pyotr babanın da bir parça okumuşluğu vardı. Din kitaplarına pek düşkündü. Büyük babamla bitmez tükenmez tartışmalara girerdi. En son üzerinde durulan konu azizler arasında en aziz kimdir konusuydu. Arada sırada yazım konusu üzerinde de dururlardı. Bazı dualar için Slav dilinden hangi sözlerin daha uygun olacağı konusunda anlaşamazlardı. Büyük babam zaten hiddetinden mosmor kesilir. Piotr babanın savunduğu sözlerin taklidini yapar ve bağırırdı. ''Sen kendi düşüncelerini kendine sakla. Benim de kendime göre bir düşünce şeklim var.'' Ama öteki de geri kalmaz, piposundan dumanlar savurarak iğneleyen bir tavırla yanıtını yapıştırırdı. ''Senin yakarış biçimin Tanrı tarafından daha beğenildiğini mi sanıyorsun? O seni dinlerken belki de sen hangi biçimde yakarırsan yakar, yine de beş para etmezsin.'' der. Büyük babam arsık hiddetinden köpürür, yeşil gözlerinden kıvılcımlar saçar ve bana dönerek bağırırdı. ''Leksey çık buradan.'' Piotr temizlik ve düzene pek düşkündü. Avludan geçerken yol üzerinde rastladığı kırıntıları, şişe ve kemik parçalarını ayağıyla bir tarafa fırlatır, ardından birini azarlarmış gibi söz söylenirdi. Ne işe yarar bu kırıntılar, ayağımıza takılmaktan başka? Konuşkan adamdı, iyi ve neçeli görünürdü ama kimi zaman gözleri kan dolar, donuklaşır ve bir ölününki gibi sabitlenirdi. Nen var Piotr baba, boğuk bir sesle, Yaklaşma diye bağırırdı. Sokağımızdaki küçük evlerden birini alnında bir şişlik bulunan bir bey tutmuştu. Bu adamın anlaşılmaz bir huyu vardı. Bayram günlerinde pencerenin önünde oturur, kurşun dolu çiftesiyle köpeklere, kedilere, tavuklara, kargalara hatta hoşuna gitmeyen kimselere de ateş ederdi. Bir gün Horyeşe Delo'nun böğrüne bir avuç saçma boşaltmıştı. Kurşun deri ceketini delememişti ama birkaç tane cebine girmişti. Pansiyonerimizin gözlüğünün altından lacivertimsi tanecikleri dikkatli kontrol edişi hala gözümün önündedir. Büyük babam mahkemeye gidip dava açmasını söyledi ama Horyeşe Delo kurşun taneciklerini mutfağın bir köşesine fırlattı ve ona buna değmez dedi. Ne zaman sokakta silah sesi duyulsa. Piotur Baba eğer evdeyse hemen pazarları taktığı büyük siperleri solmuş şapkasını ivedi ivedi başına geçirir, sokağa fırlardı. Ellerini arkada bir horoz kuyruğu gibi yukarı kaldırdığı kaftanının altında bağlayarak göbeği de öne çıkararak yaya kaldırımında ağır ağır dolaşmaya başlardı. Nişancının önünden bir yukarı bir aşağı geçer, sonra piyasa etmeye devam ederdi. Küçük evin bütün halkı kapının önünde toplanırdı. Pencereden subayın morumsu yüzü, altından da karısının sarışın başı görünürdü. Beslenklerin avlusundan da birkaç kişi çıkardı. Yalnız Ovsiyannikovların evi sessizliğini korur, orada kimsecikler görünmezdi. Piyotr baba kimi zaman boşuna gezinirdi. Besbelli, nişancı yabanıl, herif bir kurşuna değmez diye düşünürdü. Ama gün olurdu ki arka arkaya iki silah sesi duyulurdu. Pam pam. O zaman Piotr baba adımlarını sıklaştırmadan yanımıza gelir ve keyifli bir tavırla iteğimi çarptı derdi. Bir keresinde saçmalar omuzuyla boynuna girdi. Büyük annem bunları iğne ile çıkarırken onu azarladı. ''Ne diye kışkırtırsın şu yabanıl adamı? Ya gözünü çıkarırsa?'' Piotr baba titrek bir ses ve küçümseyen bir tavırla ''Tehlike yok Akulina İvanovna, adam nişancı değil ki'' derdi. ''Ama sen de durup dururken onu niye kışkırtırsın?'' ''Ne?'' Kışkırtma mı dediniz? Ben bunu sadece eğlenmek için yapıyorum. Sonra annemin çıkardığı saçmaları avucuna alarak incelerken Bu adam nişancı değil. Bak anlatayım. Benim patronum Kontes Tatyan Lekseyevna bir aralık koca görevi görsün diye çünkü kocalarını uşak değiştirir gibi değiştirirdi bir asker seçmişti. Adı Mormon İli içti. Ah ne yaman nişancıydı o. Hem attığı da saçma değil kurşundu. Büyük anne kurşun aptal İgnashka'yı alır en az 40 metre uzağa diker, beline de bir şişe bağlar, bacaklarının arkasından sarkıtırdı. Bir atışta şişeyi paramparça ederdi. Ama bir keresinde İgnashka'yı eşek arısı sokmuştu anlaşılan, kıpırdanı verdi. Kurşun dizine, tam diz kapağına saplandı kaldı. Doktoru çağırdılar. Ayağını kesti sonra da toprağa gömdüler ayağını. Ee İgnashka yan oldu. Ne olacak? Aldırmadı bile. Aptal ya. Bacağı kolu ne yapacak? Aptallığı yeter ona. Budalaları sevmeyen yoktur. Çünkü kimseye zararı dokunmaz onların. Bu çeşit öyküleri büyükannem pek aldırmazdı. O bunların tümünü bilirdi. Ama ben ürktüm ve Pyotr'a sordum. Bir bey bir kimseyi öldürebilir mi? Niye öldürmesin? Pekala öldürebilir. Bir gün Tatyay, Tatyan Lekseyevna'ya gelen bir süvari Mormonla kavgaya tutuşmuştu. İkisi de tabancalarını çıkararak parka gittiler ve orada ağaçlı yolda Süvari Mormon'un tam karaciğerine bir kurşun sıkı verdi. Mormon mezarlığı boyladı. Süvari de Kafkasya'yı. Hepsi bu kadar. Kavga beyler arasında oldu mu böyle geçer, kapanır gider ama köylüye ve başkalarına karşı davranışları bambaşka onların. Sana ne söylesem boşuna. Hele şimdi adamlar beylik malı olmaktan çıktı ya, artık hiç acımazlar. Eskiden hepsi dört gözle bakarlardı, pek kıyamazlardı. Büyük annem o zaman bile pek acıktıkları yoktu ya dedi. Piotr baba da kabul etti. Doğru, kendi malı da olsa yine de pek kıymetli değildi. Piotr baba da hoşuma gitmeyen bir şey vardı. Buna rağmen bana çok iyi davranırdı. Bana büyüklere gösterdiğinden daha büyük bir içtenlik gösterir, bakışlarımdan kaçmazdı. Sevdiği reçelden hepimize ikram ederken en çok benim ekmeğime sürerdi. Şehirden bana tatlılar getirirdi. Benimle sürekli ağırbaşlı ve yavaş bir sesle konuşurdu. Eee ne olmak istersiniz büyüdüğünüz zaman küçük bayım? Asker mi, memur mu? Asker. İyi, şimdi askerlik de kolaylaştı ama papaz olmak da kötü değil. Zaman zaman bize acı tanrım demekten başka iş yok. Papazlık askerlikten de kolay ama en iyisi balıkçılık. Balıkçı olmak için hiçbir şey öğrenmeye, bilgiye falan gereksinim yok. Bir parça el alışkanlığı yeter. Bunları söylerken balıkların oltayla avlanmalarını, ağlarda çırpındıklarını, sıçradıklarını gülünç bir anlatımla anlatırdı. Kimi zaman beni avuturcasına şöyle derdi. ''Büyük baban sana dayak attığı için kızıyorsun ona. İyi ama haksızsın bunda iki gözüm. Sana yaşamayı öğretmek için dövüyor o.'' Sen benim patronum Tatyan Lekseyevna'nın dayağını yeseydin, dayağın ne demek olduğunu ancak o zaman anlardı. Bu iş için onun özel adamı bile vardı, Christopher'da adı. İşinde o kadar ustaydı ki komşu çiftlik sahiplerinin benim kontesime aman Tatyan Lekseyevna, Christopher'u bugün bize yolla da şu adamlarımıza biraz daya katsın diye yalvardıkları bile olurdu. O da kabul eder gönderirdi adamı. Piotr baba kontesinin beyaz tül entarisi, gök mavisi ince başörtüsüyle sütunlu taraçada kırmızı bir koltukta oturarak Christopher'un köylü erkek bir kadınlara nasıl dayak atışını seyrettiğini de anlatırdı. O sahneyi hiç eksiksiz canlandırır en ince ayrıntıyı bile unutmazdı. Şu Christopher küçük dostum Riyaznalı'ydı. Çingene veya Ukraynalı diyenler de vardı. Bıyıkları kulaklarına varırdı, suratı masmaviydi, sakalını tıraş ederdi. Aptal mıydı yoksa kendisini rahat bıraksınlar diye mi aptal taklidi yapardı bilmiyorum. Mutfakta sık sık bir kaba su doldurur, bir sinek, bir hamam böceği yahut da sert kanatlı böceklerden birisini yakalar, bir çöple bunları yavaş yavaş suya batırarak boğardı ya da birçok biti suya sokar, boğar sonra da ensesini atardı. Ben bu çeşit öyküleri büyük annemli büyük babamdan bol bol dinlemiştim. Bunların hepsinde ortak bir şey vardı. Bir adama işkence yapılır, aşağılanırdı. Artık bıkmıştım bunlardan. Arabacıya bana başka bir şey anlat dedim. Yüzünün kırışıklıklarını ağzının çevresinde topladı. Sonra gözlerine doğru kaldırdı. Ama razı oldu. Peki madem ki hiç doymak bilmezsin al sana başka bir öykü. Bir aşçı vardı bizde. Nerede? Kontes Tatlıyan, Lekseyevna'nın evinde. Niye Tatyan diyorsun ona? Erkek mi? Gülümsedi ve hayır bir kadındı tabii ama bıyıklı bir kadın. Küçük siyah bıyıkları vardı, Almandı. Çok esmer bir Alman. Bunlar zencilere benzer. Ama biz geçelim aşkımıza. Çok eğlenceli bir öyküdür bu. Bu eğlenceli öykü de şundan olmuştu. Bu aşçı börek pişirmiş, becerememiş, bozmuş. Onu cezalandırmak için tutmuşlar. Bozulmuş böreği ona bir oturuşta zorla yedirmişler. Yemiş ve hastalanmış. Canım sıkıldı kızım. Hiç de eğlenceli değil. Öyleyse neymiş eğlenceli olan sence? Söyle bakalım. Bilmiyorum. Su söyleyse. Sonra bir örümcek ağını bıkmadan nasıl örüyorsa, o da hep aynı şeyi yineleyen öykülerini anlatmayı sürdürüyordu. Bazen bayram günlerinde Mihailo ve Yakov çocukları, ''Saşalar ziyaretimize gelirlerdi. Biri beni sürekli hüzünlü, ilgisiz, öbürü rahatına düşkün, bilgiç biriydi. Bir gün üçümüz ahırlardan birinin çatıları arasında dolaşırken betlenklerin bahçesinde kürk işlemeli, yeşil redingotlu bir adam gördük. Adam duvarın yanında bir odun yığınının üstüne oturmuş, birkaç kedi yavrusuyla oynuyordu.'' Başı açıktı, sarımtırak, dazlak kafası görünüyordu. Dayılarımın çocuklarından biri, kedilerden birini çalmamızı önerdi. Hemen çok ustaca bir plan hazırladık. Dayılarımın çocukları, betlenklerin büyük sokak kapısına gidecekler, ben de adamı korkutacaktım. Adam korkup kaçtıktan sonra, Saşalar avluya dalıp en iyi kapacaklardı. Fakat nasıl korkutayım onu, kuzenlerimden biri kafasına tükür dedi. Birinin kafasına tükürmek büyük günah mıydı? Ben kendim çoğu kez ağır kötülüklerin yapıldığını duymuştum. Bunu düşünerek üzerime aldığım görevi hakkıyla yerine getirdim. Ardından büyük bir gürültü koptu. Tam bu skandaldı. Başında genç bir subayın bulunduğu kadınlı erkekli bir ordu Betleng'in evinden çıktı ve bizim avluya daldı. Suçun işlendiği anda dayılarımın çocukları benim delicesine yaramazlığımdan hiç haberleri yokmuşçasına sokakta boş boş gezip durdular. Bu yüzden büyük babam dayağı yalnız bana attı. Betlenkevi'nin bütün kiracıları böylece istediklerini aldılar. Dayaktan sonra ben uzanmış yatarken Piotr baba tırmanarak beni görmeye geldi. Pazar günleri giydiği elbiselerini giymişti ve pek neşeli görünüyordu. ''Çok iyi yaptın dostum.'' Hak etmiş şu karttaki diye mırıldandı. Ben yatarken beyin yuvarlak, saçsız ve çocuksu yüzü gözümün önünde canlı canlı duruyordu. Dazlak kafasını ince elleriyle siliyor, küçük bir köpek gibi hafif hafif inliyordu. Onu düşündükçe dayanılmaz bir utanç duyuyor, dayılarımın çocuklarından iğreniyordum. Ama arabacının buruşuk ve titrek yüzünü karşımda görünce bütün bunları unutuverdim. Suratında tıpkı büyük babam gibi bana dayak atarken yüzündeki anlatıma benzer korkunç ve iğrenç bir anlatım vardı. Piotr'u ellerim ve ayaklarımla iterek çekil diye bağırdım. Acı acı güldü, gözlerini kırptı ve aşağı indi. O zamandan beri onunla konuşma isteğim kalmadı. Ondan kaçıyor ve aynı zamanda onu şüpheyle kolluyordum. Çok dikkatli ve uyanık davranıyordum. Sanki bir şeyin olmasını bekliyor gibiydim. Kısa bir süre sonra başımdan bir olay daha geçti. Ovsiyannikovların sessiz evi uzun bir zamandan beri dikkatimi çekiyordu. Bana öyle geliyordu ki o gri evin içinde bambaşka masallarındaki gibi sır dolu bir dünya gizleniyordu. Peslenklerin yaşayışı hareketli ve neşeliydi. Evlerinde birçok güzel kadın vardı. Onlara subay ve üniversiteli gençler konukluğa gelir giderdi. Gülüşürler, bağırışırlar, şarkı söylerler, müzik çalarlardı. Evlerinin cephesi bile şendi. Pencerelerin camları pırıl pırıldı. İçi türlü yeşillikler, renk renk taze ve canlı çiçeklerle süslüydü. Büyük babam bu evi sevmezdi. İçindekilerin tümü için dinsiz derdi. Kadınlara da kötü bir at takmıştı. Bunun anlamını bir gün Pyotr baba bana anlaşılmaz bir sevinçle kaba kaba anlatmıştı. Büyük babam bunun aksine ofisiyan Nikovların ciddi ve sessiz konutu için saygı beslerdi. Bu konut yüksekçe bir zemin katından ibaretti. Baştan başa çimenlik ve tertemiz bir avlu boyunca uzanıyordu. Bunun ortasında üstü iki direkli bir sundurmayla örtülü bir kuyu vardı. Konut sanki kötü gözlerden gizlenmek istenmişçesine sokaktan uzak yapılmıştı. Yerden çok yüksekte üç dar ve kemerli penceresinin donuk camlarına güneşin bütün renkleri yansıyordu. Cephesinde kapının bir tarafında önü tıpkı konutunkine benzeyen küçük bir yapı daha vardı. Bu da üç pencereliydi ama bunlar gerçek pencereler değildi. Gri renkli duvara beyaz boyalı tahta çerçeveler çakılmıştı. Bu kör pencerelerin görüntüsü tatsızdı. Yan yapının bütün görünümü evin gizliliğine ve sokaktan sessiz görünüşünü bir kat daha artırıyordu. Bu mülkün sessizliğine, boş ahırlarında, koca yapılı ve yine boş yan yapılarında alçak gönüllülüğü ya da büyüklenmeyi anımsatan bir şey vardı. Konutun bahçesinde ara sıra uzun boylu bir ihtiyar topallaya topallaya dolaşırdı. Yüzü tıraşlıydı ama iğne gibi dimdik uçlu beyaz bıyığı vardı. Arada bir sakallı ve koca burunlu bir başka ihtiyar, dar göğüslü, ince bacaklı bir atı ahırdan çıkarırdı. Hayvan avluya gelince başını uzatarak geri eğilir ve çepeçevre her şeyi ve herkesi alçak gönüllü bir rahibi gibi selamlardı. Topal ihtiyar atın sırtına birkaç çaplak vurur, ıslık çalar, hızlı hızlı iç çeker, sonra atı alıp yine karanlık ahıra kapatırdı. Ben bu görünüm karşısında ihtiyarın evden çıkıp gitmek istediğini ama büyülü olduğu için, Gidemediğini sanırdım. Hemen her gün öğleden sonra üç çocuk avluda güneş yatışıncaya kadar oynardı. Üçünün de elbise ve şapkaları birbirinin aynıydı. Yüzleri toparlak, gözleri kül rengiydi. Birbirlerine o kadar benzerlerdi ki ben onları ancak boylarından ayırt edebiliyordum. Tahta duvarın bir aralığından onları gözlüyordum ama onlar farkında değillerdi. Bense beni görmelerini çok istiyordum. Hiç kavga etmeden neşe ve sevinç içinde benim hiç bilmediğim bir takım oyunları oynamalarını seyretmekten haz duyuyordum. Giyimleri ve dikkatli davranışları da hoşuma gidiyordu. Büyükleri aralarındaki küçüğe karşı özel bir ilgi gösteriyorlardı. Canlı ve çok neşeli bir çocuktu bu en küçükleri. Yere düşünce öbürleri gülerdi. Çünkü birinin düştüğünü görmek elbette gülünecek şeydi ama... Gülmelerinde en küçük bir kötülük yoktu. Kardeşlerinin hemen yardımına koşarlar ve eğer kirlenmişse ellerini ve dizlerini duvar çiçeği yaprakları ya da mendilleriyle silerlerdi. Çocukların boyca ikincisi sadece ne kadar da beceriksizmişsin derdi. Aralarında kavgaya tutuştuklarını hiç görmedim. Üçü de çok becerikli, çevik ve yorulmak bilmez çocuklardı. Bir gün bir ağaca tırmandım ve onların dikkatini çekmek için ıslık çaldım. Oldukları yerde birdenbire durdular, sonra hiç telaş etmeden birleştiler ve arada bir bana bakarak yavaşça konuşmaya başladılar. Beni taşlayacaklarını sandığım için hemen aşağıya indim, ceplerime koynuma taş doldurdum, sonra yine ağaçtaki yerime tırmandım. Fakat üç kardeş oradan uzaklaşmışlardı, avlunun öbür ucunda oyna dalmışlardı ve anlaşılan beni unutmuşlardı. Üzüldüm ama doğrusu kavgayı ben başlatmış olmak da istemiyordum. Derken sürme bir pencereden bir ses duyuldu. İleri, marş çocuklar! Evet, yavaşça, acelesiz, kazlar gibi arka arkaya sıraya girerek konuta döndüler. Birçok kez oyuna beni de çağırırlar umuduyla tahta duvarın üstündeki ağaca çıkarak uzun uzun bekledi. Ama onlar hiç ilgilenmiyorlardı. Hayalimde oyunlarına çoktan katılıyordum ve bazen o kadar coşuyordum ki bağırıyor yüksek sesle gülüyordum. O zaman üçü de bana doğru bakıyorlar ve aralarında yavaşça konuşuyorlardı. Ben bozuluyor ve hemen aşağıya iniyordum. Bir gün saklambaç oynamaya başlamışlardı. Ortancaları ebeydi. Ek yapının arkasındaki köşede duruyordu. Gözlerini elleriyle örtmüştü. Kardeşlerinin nerede saklandıklarını görmek için hiçbir şey yapmıyordu. Ağabeyleri çevik ve canlı hareketle bir sundurmanın altında duran geniş kızağın içine atladı. En küçükleri pusulayı şaşırmıştı. Nerede saklanacağını bilmiyor, kuyunun çevresinde anlaşılmaz şekilde dolaşıp duruyordu. Ortancaları bağırdı. Bir, iki. Küçük kuyunun kenarına çıktı. İpe sarıldı ve bir çırpıda ayaklarını boş kovanın içine koydu. Kova kuyunun duvarlarına çarpa çarpa büyük bir gürültüyle gözden kayboldu. Kuyunun iyice yağlanmış çıktığının gürültüsüz ve hızla döndüğünü görünce dona kaldım Ama ne olacağını çabuk anladım ve hemen avluya atlayarak var gücümle bağırmaya başladım. Kuyuya düştü. Ortancaları benimle aynı zamanda yetişti. İpe sarıldı, çekti ama elleri yandı. Çok şükür bu arada ben işe sarıldım ve ipi yakalamaya başardım. Tam bu sırada büyüğü yetişti ve kovayı çekmeme yardım etti. Lütfen yavaş diyordu. Küçüğü çabucak kuyudan çıkardık. O da korkmuştu. Sağ elinden kan damlıyordu. Yanağı sıyrılmıştı. Kemerine kadar sıklandı. Yüzü mosmordu. Hala titriyordu. Gözlerine de alabildiğini açmıştı. Ama yine de gülümsüyor ve titrik bir sesle ''Bir düştüm ki'' diyordu. Ortancısı küçük kardeşini kucağına almış mendiliyle yüzündeki kanı siliyor ve ona vallahi sen delisin diyordu. Ağabeyleri ağırbaşlı bir tavırla gidelim artık nasıl olsa saklayamayız dedi. Dövecekler mi sizi diye sordum. Başıyla evet anlamında bir işaret yaptı ve elini uzatarak ne çabuk yetiştin dedi. Bu iltifak beni sevindirdi ama elini tutmaya zaman bulamadım. Çünkü yine kardeşine dönmüş ve ona gidelim soğuk alır düştüğünü söyleriz. Ama kuyudan hiç söz etmeyelim diyordu. Hala titremekte olan küçük, hayır hayır kuyudan söz etmeyiz. Ben bir su birikintisine düştüm tamam mı diye onaylattı. Gittiler. Bütün bunlar bir iki dakika içinde olup bitmişti. Avluya atlarken üstünden ayrıldığım dal hala sallanıyordu ve sararmış bir yaprak yere düşüyordu. Üç kardeş aşağı yukarı bir hafta avluya çıkmadılar. Sonunda yine göründüler. Hem eskisinden daha da neşeli olarak... Büyü beni ağaçta görünce dostça seslendi. ''Bize gel.'' Sundurmanın altındaki eski kıza çıktık ve birbirimizin yüzüne bakarak tatlı tatlı konuşmaya daldık. ''Dayak yediniz mi?'' diye sordum. Ağabeyleri yanıt verdi. ''Evet, hem de adam akıllı. Bu çocukların da benim gibi dayak yediklerine inanmak istemiyordum. Onların adına üzüldüm. Küçükleri bana ''Sen niçin kuşları tutuyorsun?'' diye sordu. ''Güzel öttükleri için. Tutma, bırak uçsunlar.'' Pekala bir daha yapmam ama önce bir tane tut benim için sonra hangisini istersin neşeli olsun kafese koyacağım. Kanar istiyorsun yani ortancası atıldı. Kedi yer onu hem babamız da istemez ağabeyleri onayladı doğru istemez anneniz var mı büyü hayır dedi fakat ortancası tamamladı bir annemiz var ama başka anne bizim annemiz değil bizim annemiz yok öldü başka anneye analık değerler dedim büyük oğlan başıyla onaylayarak evet dedi üçü de düşünceye daldılar büyük annemin masallarından analığın ne olduğunu biliyordum ve çocukların düşünceli düşünceli sessizliğe dalmalarını da anlıyordum birbirlerine sokulmuş üç danaya benziyorlardı cadı bir analığın yalan uydurarak öz annenin yerine alışını anlatan bir masalı anımsadım bir çocuklara dönerek sizin öz anneniz geri gelecek göreceksiniz dedim Büyü omuzlarını kaldırdı. Olmaz, çünkü öldü dedi. Olmaz mı? Aman Rabbi! nice ölüler, hatta parça parça doğranmış olanlar bile üzerlerine kutsal su serpilince dirili belirler. Nice ölümler sadece büyücülerin oyunundan başka bir şey değildi. Büyükannemin masallarını onlara heyecanla anlatmaya başladım. Büyük çocuk daha başlangıçta gülümsedi ve yavaşça, biliyoruz bunları, hepsi masal. Kardeşleri beni sessizce dinliyordu. En küçüğü dudaklarını buruşturuyor, gözlerini kırpıyordu. Öbürü bir dirseğini dizine dayamış bana doğru eğilmişti. Diğer kolunu da kardeşinin boynuna dolamıştı. Akşam olmuştu. Çatıların üstünde bulutlar kızıllaşmaya başlamıştı. Birden ak bıyıklı ihtiyar yanı başımızda görünüverdi. Kahverengi uzun elbisesi içinde... Bir papaza benziyordu. Başında tüylü kürkten bir başlık vardı. Parmağıyla beni göstererek bu kim diye sordu. Çocukların büyüğü ayağa kalktı ve başıyla büyük babamın konutunu işaret ederek oradan dedi. Kim çağırdı? Çocuklar hiçbir şey demeden hep birlikte kızaktan çıktılar ve evin yolunu tuttular. Aptal kaz öyküsünü gözümün önünde canlandırdılar. İhtiyar beni omuzumdan yakaladı. Kapıya kadar götürdü. Ondan korkmuştum. İçimden ağlamak geliyordu ama adam o kadar geniş ve hızlı adımlarla yürüyordu ki ağlamaya zaman kalmadan kendimi sokakta buldum. İhtiyar kapının önünde durdu ve parmağıyla beni tehdit ederek ''Bir daha buraya geleyim deme'' dedi. Bu söz beni kızdırdı. ''Sana gelmiyorum ki kart şeytan'' diye bağırdım. Uzun eli omuzuma yeniden yapıştı ve beni yaya kaldırımının üstüne sürükledi. ''Büyük baban evde mi?'' diye soruyordu. Bu sözler başımda çekiç vuruşları gibi uğulduyordu. Aksine evdeydi. Öfkeli ihtiyarı görünce hemen ayağa kalktı. Başı yukarıda, sakalı öne fırlamış, bakışlarını gelinin gözlerine dikmiş, ivedi ivedi özür diliyordu. Annesi burada değil, ben çok yoğunum. Buna bakacak kimsemiz yok, af buyurun albayım. Albay bütün evin duyacağı kadar yüksek şekilde homurdandı. Ökçesi üzerinde döndü ve gitti bana gelince biraz sonra beni dışarı attılar. Ben de kalktım. Piotr baba'nın arabasına gittim. Atını çözmekle uğraşan Piotr, "Ne o? Yine mi çim diklediler seni iki gözüm? Ne için dövdüler?" Başımdan geçenleri ona anlattığım zaman yüzü kıpkırmızı kesildi ve tıslayan bir sesle "Sen de ne diye gidersin o yılan kumkuması beyzadelere? Gördün ya onların yüzünden başına gelenleri? Şimdi sen de sırayla onları bir güzelce patakla da." Böylece uzun uzun tısladı durdu. Yediğim dayaktan hiddetlendiğim için önceleri onu güzel güzel dinledim. Ama karışık suratının titreyişi ona karşı nefretimi gitgide artırıyordu. Çocukların da dayak yediklerini ve onların bana bir şey yapmadıklarını da düşünüyordum. ''Ne diye onları pataklayacakmışım? İyi çocuklardır. Sen zaten her zaman yalan söylersin.'' dedim. Gözlerini bana dikti ve sonra, sonra birden bağırdı. ''Haydi defol buradan, in arabamdan.'' Ben de ''Budala seni'' diye bağırarak geri atladım. Avluda beni kovalamaya başladı ama yakalayamadı. Bir yandan koşuyor, öte yandan da ''Ben budala, ben yalancı, ben ha, iyi iyi görürsün sen'' diye abuk sabuk söylenip duruyordu. O sırada büyük annem mutfağın merdiveninde görünüverdi. Yanına sokuldum. O hala bağırmaya devam ediyordu. ''Yaşamı zehir etti bana bu oğlan. Ben onun beş misli büyüğüyüm. Bana söylemediğini bırakmadı. Küfretti, yalancı'' dedi. Yüzüme karşı yalan söylenince her zaman apışır kalır, şaşkınlıktan aptallaşırdım. Büyük annem kesin bir anlatımla, ''Haydi Piotr, sen yalan söylüyorsun, sana kötü bir şey demedi ki'' dedi. Büyük babam olsaydı arabacıya inanacaktı. O günden sonra Piotr babayla aramızda sessiz ve amansız bir savaş başladı. Kazara yapıyormuş gibi bana çarpmaya, dizginleriyle vurmaya çalışıyordu. Kuşlarımı salıverdi. Bir gün onları kediye yedirdi. Her durumdan yararlanarak büyük babama beni şikayet ediyordu, hem de bire bin katarak. Peter bana gitgide benim yaşımda ama ihtiyar kılığına bürünmüş bir çocuk gibi görünmeye başladı. Ben de onun çarıklarını söküyor, bağlarını açıyor, çarıklarını giyerken kopsun diye iplerini görünmeyecek şekilde kesiyordum. Bir gün şapkasına biber doldurmuştum. Belki bir saat aksırdı durdu. Böylece elimden geldiği kadar ondan geri kalmamaya çabalıyordum. Bayram günleri beni sabahtan akşama kadar uyanık bakışlarla göz hapsine alırdı. Birçok kez beni suçüstü yakaladı. Albayın çocuklarıyla konuşuyordum. Hemen büyük babama gitti, şikayet etti. Üç çocukla görüşmemi kesmedim. Konutumuzun duvarıyla, ofisiyan nikovların çiti arasındaki dar geçitte, bir kara ağaç, bir ıhlamur, bir mürver ağacı, ve sık bir çalalık vardı. Bu çalalığın altında gizlenerek çitin içinde yarım daire şeklinde bir delik açtım. Kardeşler sırayla bazen ikişer olarak buraya gelir çömelerek ya da diz üstü oturarak yavaşça konuşurduk. Aralarından biri albayın bizi yakalamaması için sürekli nöbet beklerdi. Bana can sıkıcı yaşamlarını anlatırlar. Ben de üzüle üzüle dinlerdim. Tuttuğum kuşlardan ve çocuk akıllarını oyalayan birçok şeyden söz açardım ama anneleriyle babalarından bir kez olsun söz ettiklerini hiç anımsamıyorum. Çoğu zaman kendilerine masal söylememi isterlerdi. Ben de büyükannemden duyduklarımı hiçbir şeyi kaçırmadan olduğu gibi anlatırdım. Arada sırada unuttuğum bir şey olursa beklemelerini söyler, büyükanneme koşar sorardım. Büyükannem de bundan çok hoşlanırdı. Dostlarıma uzun uzun büyük anlatırdım. En büyükleri bir gün içini çekerek, anlaşılan büyük annelerin tümü iyi, bizimki de çok iyiydi dedi. Bu çocuk geçmişten öylesine sık ve öylesine hüzünlü söz açardı ki en çok 11 yaşında olmasına karşın 100 yıl yaşamış adam duygusu uyandırırdı. Bileğimde kaldığına göre elleri dar, parmakları ince, kendisi de küçük ve zayıftı. Gözleri çok berrak. Ama kiliselerdeki kandillerin ışığı gibi yumuşaktı. Kardeşleri de sevimliydi. Onlara karşı da aynı duyguyu besler, tümünü severdim. Onlara sürekli hoş görünmek, yaranmak isterdim ama en çok beğendiğim abeyleriydi. Çoğu kez konuşmaya o kadar dalardım ki Peter babanın gelişinin farkına varmazdım. Birden ortaya çıkar, titrek sesiyle heceleri uzatarak yine mi diye bağırır ve bizi dağıtırdı. Piyotr babanın yakışıksız davranışları gittikçe artıyordu. Bunun farkındaydım. Hatta işten döndüğü zaman nasıl bir ruh durumu içinde bulunduğunu anlayabiliyordum. Çoğu kez kapıyı yavaşça açar, menteşeler uzun uzun gıcırdardı. Ama arabacı neşesiz bir günündeyse menteşeler kısa ve hüzünlü bir inilti çıkarırdı. Dilsiz yeğeni evlenmek için köye gittiği anda. Ve andan beri Piotr, ahırın üstündeki ufacık pencereli kulübede tek başına kalmıştı. İçerisi çürük deri, zift, ter ve tütün kokardı. Bu yüzden odasına girdiğim yoktu. Yatarken ışığı söndürmezdi. Büyük babam buna çok kızardı. Dikkat et Piotr, yangın çıkaracaksın derdi. Arabacı bakışını ondan kaçırarak, merak etme rahat ol, gece yatmadan önce lambayı sürekli su dolu bir kabın içine koyuyorum diye yanıtlardı. Şimdi artık kimsenin yüzüne bakmaz olmuştu. Büyük annemin akşam toplantılarına gelmeyi de çoktan kesmiş, bize reçel ikram etmekten de vazgeçmişti. Yüzü kurumuş, yüz çizgileri daha da derinleşmişti. Yalpalayarak yürüyor, ayaklarını bir hasta gibi sürüklüyordu. Bir sabah büyükbabamla ben avluyu temizlemeye koyulmuştuk. Geceleyin bolca kar yağmıştı. Birden kapının sürgüsü hiç alışık olmadığımız bir şekilde güçlü bir ses çıkararak açıldı ve bir polis avluya girdi. Kapıyı sırtıyla kapadı ve kalın esmer parmağıyla büyük babamı yanına çağırdı. Büyük babam yaklaşınca polis de ona doğru eğildi. Burnu büyük babamın alnına değiyordu ama yavaşça konuşarak büyük babama bir şeyler anlattı. Büyük babam çabuk çabuk ''Evet burada ne zaman?'' ''Ya Rabbim hiç anımsamıyorum.'' ''Hene bir düşüneyim.'' deyip duruyordu. Birden anlaşılmaz bir şekilde zıplayarak bağırdı. ''Merhamet, mümkün mü?'' Polis sert sert daha yavaş konuş dedi. Büyük babam bana dönerek ''Kürekleri topla ve git.'' dedi. Konutun bir köşesinde gizlendim ve ikisinin de arabacının kulübesine doğru gittiklerini gördüm. Polis sağ elinde elinden eldiveni çıkardı, sol eliyle de kapıya vurdu. ''Adam işi anladı anlaşılan, atı bırakıp kaçtı.'' dedi. Hemen mutfağa koşarak görüp duyduklarımı anlattım. Büyük annem una bulanmış başını sallaya sallaya teknede ekmek hamuru yoğuruyordu. Beni dinledi ve dinginlikle bir şey çalmış olacak dedi. Sen git gez. Ne ne lazım senin? Yeniden avluya çıktım. Büyük babam küçük kapının yanında duruyordu. Şapkasını çıkarmış, gözlerini göğe dikerek hat çıkarıyordu. Yüzü hırçındı. Bir ayağı titriyordu. Beni görür görmez ayağını yere vurarak sana git dedim diye bağırdı. Sonra arkamdan geldi, mutfağa girdi ve büyük anneme buraya gel ana diye seslendi. İkisi bitişik odaya geçtiler ve orada uzun uzun konuştular. Büyük annem mutfağa döndüğü zaman korkunç bir şeyin geçtiği anlaşılmıştı. Ona ne oldu diye sordum, sen sus hele dedi. Evde bütün gün ağır bir hava esti. Büyük annemli büyük babam korkuyla bakışıyorlar, alçak sesle konuşuyorlardı. Anlamlarını kavrayamadığım kısa kısa sözleri telaşımı daha da artırıyordu. Büyük babam öksürerek ikonların önündeki kandillerin hepsini yak buyruğunu verdi. Yemeği isteksiz ve sanki bizi bir bekliyormuş gibi ivedi, ivedi yedik. Büyük babam bitkin bitkin yanaklarını şişiriyor, oflayıp pufluyordu. Şeytan insandan daha güçlü, sözde dindar adammış, kiliseye de gidermiş ve işte sonu. ''Buna ne dersin ha?'' diye söyleniyordu. Büyük annem içini çekti, donuk ve gümüşü bir sesle kaplı boğucu kış günü bitmek bilmiyordu. Evin içinde hava gittikçe ağırlaşıyor, huzursuzluk gittikçe artıyordu. Akşamüstü bir başka polis geldi. Kırmızı yüzlü, iri yarı bir adamdı bu. Mutfakta bir sedirin üstüne oturmuş, başını sallayarak ve hafifçe horlayarak uyukluyordu. Büyük annem ona işi nasıl öğrenmişler diye sorduğu zaman biraz duraksadı. Sonra kalın bir sesle ''Merak etmeyin'' dedi. ''Bizimkilerin öğrenmediği şey yoktur.'' İyice anımsıyorum, pencerenin önünde oturuyor, elimdeki eski bir paranın üstünde hohluyordum. Niyetim yılanı öldüren Aziz Gregory resmini buz tutmuş cama basmaktı. Birden kapının aralığından bir patırtı duyuldu. Kapı ardına kadar açıldı ve Petrovna eşit göründü. Avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Gidin de görün konutunuzun arkasında olup bitenleri. Polisi görünce kaçmak istedi ama... Adam onu eteğinden yakaladı ve kendi de telaşa kapılarak bağırdı. ''Dur kimsin sen neye bakacakmışız?'' Petrovna eşiğe takılarak dizüstü düştü ve gözyaşları içinde boğulurcasına bağırmaya başladı. İneği sağmaya gidiyordum. Bir de baktım kaşırınların bahçesinde bir şey gördüm. Ne olabilir diye düşündüm. Bir ayakkabıydı sanırım. Büyük babam homurdandı ve deli gibi tepinerek ''Yalan söylüyorsun aptal'' diye bağırdı. Bahçemde hiçbir şey görmedim.'' ''Çit çok yüksek, aydınlığı da yok, yalan söylüyorsun. Hiçbir şey yok orada.'' Petrovna bir elini büyük babama uzatarak, öbür eliyle de başını tutarak ''Doğrudur'' diye inliyordu. ''Doğrudur, ben yalan söyledim. Oradan geçerken bir takım ayak izleri gördüm. Çite doğru uzanıyordu izler. Bir yerde kar ezilmişti. O zaman çite eğilip baktım ve gördüm. Orada uzanmış yatıyordu. ''Kim?'' İki tarafında karma karışık bağırışları bana sonsuz görünüyordu. Ama birden tümü çıldırmış gibi birbirlerini iterek dışarıya fırlayıp bahçeye koştular. Orada yumuşak karların örttüğü bir hendeğin içinde Piotr baba yatıyordu. Sırtı kireçlenmiş bir direğe dayanmış, başı göğsüne sarkmıştı. Sağ kulağının altında ağız gibi kırmızı, derin bir çatlak vardı. İçinden dişe benzer mavim tırak küçük et parçaları fırlamıştı. Korkudan gözlerimi yarı yarıya kapadım ve kirpiklerimin arasından Piotr'un o çok iyi bildiğim Saraç Bıçağı kucağında hemen yanında da siyahlaşmış sağ elinin büzülmüş parmaklarını gördüm. Sol kolu diğer yana düşmüş, karın içinde kaybolmuştu. Kar derinliklere gömülü cesedi sarmıştı. Arabacının küçücük vücudu beyaz ve yumuşak tüylü yatağı içinde bir çocuğunkini andırıyordu. Sağ tarafında kuşa benzeyen anlaşılmaz bir kırmızı resim asılı duruyordu. Solunda kar hiç çiğnenmemişti. Dümdüzlü ve göz kamaştırıcı bir beyazlık içindeydi. Başı hafifçe eğilmişti. Çenesi, gür kıvırcık sakalını ezerek çıplak göğsüne yaslanmıştı. Bunun üstünde pıhtılaşmış kan birikintileri vardı. Büyük bakır bir haç görünüyordu. Petrovna durmadan bağırıyor. Polis de bağırıyor ve valeyin anlayamadığım bir yere göndermek istiyordu. Büyük babamsa izlere basmayın diye homurdanıp duruyordu. Ama birden sert bir davranışla gözlerini yere diktı. Polise yüksek ve boyuran bir sesle sen boşuna bağırıp duruyorsun yiğidim dedi. Gök yüzünün cezası Tanrının eli bu. Sen de tutmuşsun iğrenç işler karıştırıyorsun. Ah sizler. Hep birden sustular. Hepsi göğüs geçirerek ve haç çıkararak ölüye bakıyorlardı. Avludan bahçeye bir sürü adam giriyor, bir kısmı da Petrovna'nın duvarından tırmanıyor, çiti yıkıyor ve homurdanarak bahçeye atlıyordu. Bütün bunlar büyük babamın çevresine bakınarak, ''Hey, hey komşular, ağaç çileklerimi ezmeye utanmıyor musunuz?'' diye bar bar bağırdığı ana kadar sürdü ve sonra da bir sessizlik çöktü. Büyük annem beni elimden tuttu ve yavaşça ağlayarak konuta götürdü. Ne yapmış o diye sordum. Büyük annem görmedin mi diye cevap verdi. O gece geç saatlere kadar mutfakla bitişiğindeki oda bağırıp çağıran bir sürü yabancı adamla dolup taştı. Polisler buyruklar veriyor. Papaz çömezine benzeyen biri adamları sorguya çekip karga gibi sesiyle nasıl diye söylenip duruyordu. Büyük annem mutfakta herkese çay ikram ediyor. Toz toparlak çopur koca bıyıklı bir adam masa başında oturmuş gıcırdayan bir sesle Gerçekleri anlatıyordu. Gerçek adını bilen yok. Tek bilinen şey yetalmalı olduğudur. Dilsiz yeğeni de dilsiz değil. Her şeyi ağzıyla açıkladı. Üçüncüsü de açıkladı. Üç kişiydi bunlar. Öteden beri kiliseleri soyuyorlardı. İşleri, güçleri buydu. Petrovna'nın yüzü kızarmış, terden sırılsıklam olmuştu. Aman yarabbi diye içini çekti. Ocağın kenarına uzanmış, çevreye bakıyordum. Tümü kısa, şişko ve korkunç görünüyorlardı bana.